싶갔대. Kainat bugün 26 Ekim Salı, yıl 2010, ay 10, gün 299, hızır 174. 1431, Hicri Zilkade 18, 1426, Rumi Ekim 13. Yemek listesi gün 299, karnıyarık, pilav, zeytinyağlı havuç, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi Today. Kes, açık Audio 94.9 Aynı zamanda da Açık Audio.com Ve haftanın ikinci Açık Gazetesi'ni açtık. Amar Madra, Avi Harigua ve Volkan Artmuş'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. No Milk Today adlı parçayla da başladık. Bugün süt yok. Herman's Hermits grubundan geliyordu. Grubun kurucu elemanlarından birisi Keith Hopwood. Lancashire'de, İngiltere'de. Bugün doğmuştu 1946'da ve hem vokalistlerden biri hem de gitar, grubun gitar çalan elemanlarından biri. Onun doğumu münasebetiyle çaldık bu hoş parçayı. Evet şimdi günün haberlerine bakalım. Doğrusu bir dinleyicimizin de sabah sabah yazdığı gibi. Hayırlı sabahlar diyecek bir haber okumaz şey ortamı içinde sayılmayız gerek dünyadan gerekse özellikle de Türkiye'den gelen iç karartıcı haberler açısından bakıldığında. Yani iyi sabahlar diyorum demesine ama aslında ne sabah iyi başlıyor ne de ben iyiyim diye başlamış Yusuf Ömergül dedin mektubu çünkü ranting davasıyla ilgili haberleri dinledim. Sanıyorum bu davanın kaderi de Hrant'tan önce siyasi cinayetlere kurban gitmiş nice aydınlarımızın kaderiyle aynı yolda ilerliyor diye. Yani bir yani tamimi karamsar karanlık bir moodunu ruh halini yansıtıyor. Yani aile avukatlarının avukatının basın açıklaması bir yandan dava seyirinin ne yöne gittiğine dair endişeleri vurgularken... Hükümet tarafından cinayetin arka planını örtmeye yönelik çabaları, sergiler, ifadelerle de doluydu diyor. Hükümetin açıklamaları. Davaya bakan mahkemede karar vermiş. Katili çocuk mahkemesinde yargılayacaklarmış. Karar yasaya uygun elbette. Yani aslında... E Biraz daha geniş bir perspektiften bakıyor olmak galiba sıkıntının ne olduğunu daha net ortaya koyabiliyor. Çünkü e, şu anda o gün samas üzerine odaklanıyor olmamız çok normal. Çünkü tetikçi öncelikle tetikçi olmanın yanında devletin ta başından beri kol kanat gerdiğine dair bin bir tane şey çıkan bir insan. İlk yakalandığında arkasında e, Türkiye bayraklarıyla polislerin hatıra fotoğrafı çektirdiği insandan bahsediyoruz. O yüzden zaten hani korunuyor mu korunmuyor mu nereye kadar korunuyor falan filanla ilgili... Çok fazla tartıştığımız bir isim. Ama bundan öte e, ya benim düşündüğümse şu. O gün samastı, müebbet hapis cezası verip içeride tutuyor olsalardı memnun olacak mıydık? Hayır olmayacaktık. Ha, O gün Samas bunu hak etmediğinden değil. E, ama asıl sorun bu olmadığından belki de. Çünkü katiller hala dışarıdalar. O gün Samas sadece basit bir tetikçiydi. Bu tetikçinin kimler tarafından işletildiğine dair. Ortada bir sürü şey var. Üstüne üstlük kimler tarafından korununa dairse epey. Kan dondurucu, devlet erkanına epeyce bağlayıcı, bolca delil var. Yani e, jandarma istihbaratından Trabzon Emniyetine, milli istihbarattan İstanbul Emniyetine, bütün olan bitenin adım adım bildiğimiz, üstüne üstlük bildiğimiz gibi bunların üstünün örtüldüğünü de bildiğimiz bir hikayeden bahsediyoruz. Yani gün Samas bence Zurnan'ın olsa olsa zırt dediği yer olabilir veya onunla ilgili verilen bu çocuk mahkemesi kararı. Ama zaten konu gerçekten çok kötü durumdaydı. Üstü örtülen, kapatılan bir davaydı ve hala da öyle diye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, hukuka uygun olduğu konusunda, daha doğrusu kanuna uygun olduğu konusunda şüphe yok. Üstelik de ironik, çok ironik bir tarafı da var. Bu bütün kamuoyunun vicdanını ciddi şekilde yaraladığı düşünülen bu taş atan çocuklar meselesine. Sonunda orada bir arpa boyu yol ilerlendi. Aslında bir arpa boyu da demek doğru değil. Önemli bir e, girişimdi. Taş çocukları kovalayan aktivistlerin yürüttükleri e, hak da arayışı ve sonuçta da kanun değişti. Bu kanun değişikliğinden yararlanarak e, o gün Samastın da dört yıl sonra şeye dönüşmesi doğrusu bir çocuk tutuklu olar arasında yargılanacak olması doğru o yani hukuka uygunluğu çok tartışmalı ama kanuna uydu şüphesiz ve gerçekten ironik bir şekilde fakat bunun bilmiyorum ben sonuçları daha uzun süre devam edecektir rantın arkadaşları zaten doğrudur güzeldir. Ya yargılansın. Çocuk mahkemesinde yargılansın. Ama abileri asıl yargılansın diyorlar doğrusu. Yani çünkü hakikaten Ogun o gün Samas'la abileri... ilgili bu da bir kapatma olabilirdi. Davanın üzerine örtecek bir başka nokta olarak tutabilirlerdi. Ha, davanın üstünü örtüyorlar mı? Evet, örtüyorlar. Ee, ama konu o gün Samas hiç zaman olmadı. Hiç zamanda olması mümkün değil. Çünkü işte ta başından beri aslında e, Hrant Dink'in, Eşir Akel söylediği önemli bir söz vardı. E, bu çocuktan katil yaratan karanlığı bulmak gerekiyor, onunla uğraşmak gerekiyor diyordu mealen. E, hala durum aynı. Çünkü o karanlık aslında davanın üzerine örtmeye devam ediyor. Başbakanlık bu karanlığın parçası olmayı kabul ederek mitle ilgili soruşturma açılmasına izin vermiyor falan diye devam eden koca bir durumdan bahsediyoruz. Ama göz göre göre... Seneler de, içinde eritilen bir dava. Yani 4 yılda e, bu hale geldi sonuç olarak da. E, hakikaten İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi taş atan çocuklar yasasını gerekçe gösterip o gün samastı çocuk mahkemesine havale etti. Samaslı bu durumda üst sınırdan ceza alırsa 25,5 yıl yerine 20 yıl 5 ay yatacak. Ve çeşitli hafifletici sebeplerle dikkate alınacak olursa birkaç yıl içinde de aramızda olması muhtemel. Yani bunun şimdi Hrant'ın arkadaşlarının. Son açıklaması abileri gelsin diyor. Yani bizler Hrant'ın arkadaşları başından beri tek başına bu davayla cinayetin asla aydınlatılamayacağını, adaletin yanına yaklaşılamayacağını söylüyoruz. Ee, yani görüldüğü gibi katilin hakları söz konusu olduğunda yargı büyük hassasiyetle görevini yapıyor diyor. Yani o gün Samast'ın 18 yaşından olay tarihinde, cinayet tarihinde. ...18 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Karar yasaya uygundur. Yani görüldüğü gibi katilin hakları söz konusu olduğunda yargı büyük hassasiyetle görevini yapıyor diyor. Bu belki de yargının yeniden adalet yoluna girmesi için bir fırsat oluşturabilir diye devam ediyor açıklaması. Hı hı. Eline silah verilip cinayet işletilen çocuk aradan çekileceğine göre... Belki sıra abilerine, amirlerine, cinayetin gerçek planlayıcılarına, azmettiricilerine gelebilir. Katilleri gözetim altında yetiştiren, besleyip büyüten, ortalığa salan, cinayetten sonra onlara kol kanat gelen resmi görevlileri çocuk katilin arkasına saklamaktan vazgeçilebilir. Tamamdır. Katil çocuk mahkemelerinde yargılansın, cinayet davasının görüldüğü yüce mahkemenin önüne ...abileri gelsin diyor. Yani şimdi bu durum... E, ...çeşitli açılardan... ...önemli aslında... ...Hran Dink cinayeti kaldı... ...iki tutukluya diyor. Oral çalışmalarda mesela... Hı hı. ...yani mahkeme... ...salonuna baktığınızda... ...derin bir hayal kırıklığı hissediyorsunuz... ...kala kala tutuklu... ...iki tetikçiden hesap sorulacak diyor... Tabii çok önemli bir, yani, şöyle bitirmiş oradaydım diye Oral Çalışlar yazısını. Salona baktığınızda derin bir hayal kırıklığı hissediyorsunuz. Kala kala iki tutuklu kalmış. Bu ülkenin en değerli gazetecilerinden birisi olan bir aydın, topluca hazırlandığını bildiğimiz bir cinayete kurban gidiyor. Sonunda çıka çıka iki tetikçiden hesap sorabilecek bir irade ortaya çıkıyor. Onlar da, Üzerlerine yönelik bunca ilginin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Bu davanın Ranting cinayetinin asıl davası olduğunu iddia eden varsa gelsin duruşmaları izlesin diyor. Kendisinin de zaten yani derin bir çaresizlik hissi içinde olduğunu da belirtmiş. Yani davadan ilk günden beri umutlu değildim. Şimdi yaşadığımsa Dink ailesi gibi derin bir çaresizlik demiş Oral Çalışlar. Burada son zamanlarda çeşitli sağlıkla ilgili yayınlar okuma durumunda da kaldım. Ee, önemli bir araştırma kitapta e, şeyle çok ciddi bağlantısı var. E, hastalanmaya yol açan yani kronik hastalıklara kanser gibi e, kronik hastalıklara yol açan sebeplerden birinin de derin çaresizlik hissi olduğu belirtiliyor. Bünyede yani bağışıklık sisteminin çalışmasını engelleyici bir rolü var. Çaresizlik hissinin Ben bir şey yapamıyorum benden büyük güçler karşısında kalmanın diye düşünüyorsun. Bu da biraz öyle bir durum gibi geldi bana doğrusu. yani Bence derin bir adaletsizlik duygusu yayıyorlar. Bu yaymaya kasutla. çalıştıkları şey bu. Evet. Ama zaten e, üç senenin ardından her duruşmayı dolduran yüzlerce insandan bahsediyoruz ve e, bu da derin bir umut yayıyor. Yani aslında bu tam da hangi tarafın kazanacağının belli olmadığı bir tartışma. Elbette. Elbette. O konuda bir tereddütüm yok ama çok zorluyorlar bana sorarsan da şey yani. Yani bütün e, hükümetiyle ve e, yargı organıyla da ağır adalet duygusunu da yırtmak için, paralayıp atmak için de hı hı. çok zorluyor. Mesela Üçler sorulan yani. sorulardan biri dün cevaplanmış mahkemede. E, Hrant Dink'in İstanbul Valiliğine çağrılıp bu konuşulmasıyla ilgili Hrant Dink'le konuşulmuştu ya... E, Bak başına bir iş gelir diyen bir tane adam bir tane kadın vardı. Kim olduklarını bile bilmediğimiz hesapta. Evet. E, bununla ilgili MIT'in dahli olup olmadığına dair sorulmuştu mahkemeye. Yani Gökçe'nin Ermeni, Sabiha Gökçe'nin Ermeni asıllı olduğunu söylemesinin halkta infial yarattığı konusunda uyarmışlardı. MIT, evet. e, yani şeyde İstanbul. Vilayetine çağrılıp vali muavinin odasında biri kadın iki kişi tarafından tehdit edilme. Bu kimdir sorusunu soruyorsun değil mi sorulmuş. Tabii tabii ee, daha doğrusu MIT'in e, böyle bir olaylardan haberi olup olmadığı mahkeme tarafından MIT'e sorulmuştu. MIT'ten cevap gelmiş Milli İstihbarat Teşkilatı der ki evet haberimiz var valiye çağrılmasından bu gerekiyordu çünkü... E, Sebiya Gökçen'le ilgili yazdıkları toplumda infiale sebep olabilirdi. Evet. Değil, i̇lk diyor. kadın pilot, dünyanın ilk kadın savaş pilotlarından biri. İlk savaş galiba ilk kadın savaş pilotu. Öyle de geçiyor bilmiyorum. Bu konuda böbürlenecek de bir şey yok. E yani dünyanın. savaş pilotuyla böbürlenmek. Ve dersimi falan. bombalamaya gönüllü yazılan Sebiya Gökçen'den bahsediyoruz. Onun Ermeni asıllı olduğunu söyle. Sebiya Gökçen hava limanında bu arada İngilizcesinde. Hı hı. Yazılmıyor bu dersimi bombaladı Türkçe'sinde. Öyle mi? <gülüyor> Çok rastlanan bir durum toplumumuzun <gülüyor> Türkçe ve İngilizce algıları hakikaten kültürel. Sadece dil değil yani. Şuradakilere ee, anlatmak zor olur diye kendi al e, bombalaman. Bununla ilgili bir gurur duyup bunu vesile yapıp plaket yapıyor olmayı anlatmak evet. daha zor olabilir belki. Neyse e, mit en nihayetinde bu olan bitenden haberdarmış, haberdarmış da peki o zaman herhangi bir istihbarat çalışması yapmış mı bu konuda? Hayır. Uyarmış. Peki niye infial yaratsın bu toplumda diye de soruyor Ahmed Altan da bugün. Yani Gökçen Ermeni asıldı mı? Evet. E bu niye infial yaratsın bu toplumda? Dersimin bombalanması, insanların öldürülmesi infial yaratmıyor da Gökçen'in Ermeni olması infial yaratıyor. Bu konuda mitene ne peki? Niye gidip bir yazarı tehdit ediyor, mitin görevi bu mu diye soruyor. Ama o günden bugüne nereye geldiğini Türkiye'nin ve tartışmaların ne kadar değişik bağlamlarda ve düzlemlerde yapılabildiğinin bence iyi bir örneği bu. Çünkü o dönemde henüz daha Türkiye'de Ermenilere 1915 civarında ne olduğunu konuşmuyorduk. Bunlar çok yaygın konular değillerdi, tartışmalar yoktu. Ermeni lafı çok fazla kullanılan bir laf değildi. Kullanılıyorsa devlet tarafından hayra kullanılmıyordu. Böyle devam eden bir sürecin içinde yazmıştı Hranting bu yazıyı ve bu araştırmayı daha doğrusu o dönemde yayınlamıştı ee, galiba bununla alakalı şu anda bunun hiçbir herhalde tartışma konusu olmayacağı öyle diyorsa öyledir o da öyle demiştir falan gibi bir şey olacağını tahmin ediyorum ama birkaç sene önce durum böyle değildi Evet, belki de şimdi şey de var. Tabii bu durumun niye artık öyle olmadığına dairse... E, ...herhalde Hrant Dink'in cenazesinden başlayarak... ...bir sürecin ne şekilde işlediğine ve geçen sene... ...24 Nisan ammalarının dahi yapıldığı bir Türkiye'den bahsettiğimize... ...yani insanların aslında bir dakika öyle değil böyle... ...demiş olmasının ne kadar etkili olduğunu hatırlamak gerekiyor herhalde. Yoksa hükümet çalışmasıyla olmadı bunlar. Evet, belki de sen bugün bardan daha doğu tarafındasın. Olabilir, ee, yani... Altan da zaten bütün bu korkunçluğun içinden şöyle bir şey çıkartıyor pozitif bir şey. Yani bu cumhuriyet çok garip bir devlet kurdu. Çok tuhaf bir Türk profili yarattı diyor. Yani e, Ermenilerin, Kürtlerin, Rumların, Moğolların olduğu bir yarım adaya geliyoruz bin yıl önce. Ve onların arasından aslında hiçbir ilişkimiz olmayan Moğolları kendimizi ata olarak seçiyoruz. Diğerlerini küçümsüyoruz yani. Harikulade mimarlar, taş ustaları, derinlikli müzisyenler yetiştiren Ermeni ırkından olmayı aşağılayıcı bulup, o kadar aşağılayıcı buluyorlar ki bir Türk'ün Ermeni asıllı olduğunu söyleyen adamı önce tehdit edip sonra öldürtüyorlar. Ee, Moğolları da benimsiyoruz çünkü çok kanlı savaşlar yapıp çok gaddarca adam öldürebiliyorlar. Biz de onları çok beğeniyoruz. Dink Gökçen'in atalarına Moğol olduğunu söyleseydi öldürülür müyüz? Hayır. Yani Hı -hı. bu gerekçeyle en azından. Mimar ya da müzisyen ata istemiyoruz. Vahşi atalar istiyoruz çünkü. Bu devletin aklı böyle çalışıyor diyor. Fakat olumlu bir şey bulmuş. Sonunda neyse ki bir şeyler değişiyor. Devletin içinde mitin dünkü itirafı da bir şeylerin olumlu yönde geliştiğini gösteriyor diyor. Böyle de bakılabilir belki. Yani nasıl bakmak gerektiğinden öte aslında e, nereden ittirince nereye sıkıştırdığımızı görmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu davada Hrant Dink'in davasında bir adım bir arpa boyu yol gidemedik ama e, Ermeni sorunuyla ilgili e, Arş'ın yol gittiğimizi söylemek mümkün geçen sürede. Aslında şimdi artık belki daha fazla ve daha fazla davayla ilgili sıkıştırabileceğimiz mercileri sıkıştırmanın zamanı geldi. Artık rezaletin hani evet, daha boyutu yok. Bu hesabının sorulması mesela bir daha başbakan da bu... engelledi bunu. Ya yani evet. başbakan soruşturulması ile ilgili onay vermediği için Mitin, Mit bu davayla ilgili soruşturulamadı. E şimdi o başbakanı sıkıştırmanın Aynen tam öyle. zamanıdır işte. Yani zaten gene çiçek de çıkmış bakanlar kurulu toplantısı sonrasında hükümet sözcüsüne başbakanın sözcüsü olan yani hükümet adına. Sözcüsü olan Cemil Çiçek çıkmış ve kendisine çocuk samat sorulmuş. Ne diyorsun demişler, ne demiş? E, Valla yani benim görebildiğim kadarıyla hukuk falan filan gibi şeyler söyledi. Başka pek i̇sim bir şey söylemedi. İsim ve dava önemli değil, doğru olan neyse o yapılır i̇şte demiş. Adaletten yani. bahsediyor. E, zaten hani isim ve dava önemli değil, kısmına katılıp katılmamak bence ayrı bir konu çünkü... Bana sorarsanız Cemil Çiçek için isim ve dava gayet önemli. Hrant Dink davası Cemil Çiçek için gayet önemli. Bu davadan bir sene önce bir, fazla değil bir sene bile değil belki de e, arkamızdan hankerleyenler falan filan gibi sözler eden ve hala bakanlık koltuğunda oturmaya devam edebilen bir adamdan bahsediyoruz. Davada isim de önemli Hrant Dink ismi önemli ve öldürülmesi davası ise gayet önemli ama doğru olan neyse o yapılır tabi yani hukuk böyle işler. Ee, ama zaten galiba tartıştığımız şey hukuki mi değil, vicdani mi, yasal mı değil, meşru mu falan gibi başka şeyler. Ve hukuki mi tabii? Yasal. yasa i̇şte Tema mağdur çocuklarla olması... ilgili çıkan yasa sebebiyle o gün Samast'ın 18 yaşından küçük olması onun çocuk mahkemesinde yargılanmasına yol açıyor olabilir. Bu huku bu yasal olabilir ama hukuki olduğu konusunda ciddi bir tereddüdümüz var. Yani ee, çok şey tabi kendisi bir de e, sembolik olarak bir laf etmişti o gün Samast'a hatırlıyorsunuz bugün de onu Ali Bayramoğlu yasasında hatırlatıyor yani Samast'ın alacağı toplam ceza yatacağı ortalama süre tutukluluk süresi ve istifade edeceği yeni durum yani bu çocuk, taş atan çocuklar yasasıyla yapılan değişikliklerden oluşan yeni durum göz önüne alır, alınırsa o gün Samast ...yakında tahliye edilebilir. Edilir... ...ve daha önce... ...bazı müdahilleri tehdit ederken... ...sarf ettiği... ...beş yıl sonra görüşürüz sözleri... ...gerçek olabilir... ...sembolik anlamda gerçek Hı -hı. olabilir diyor. Yolda yürürken... ...Samas'la karşılaşabiliriz. Dava henüz sürerken... ...daha yargıtay... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...faslına geçilmeden... O gün Samast evinde televizyonda öldürdüğü adamın öyküsünü davasını izleyebilir. Hı hı. Açıktır ki tüm müdahiller için bu bir tahkirdir. Kendisi de müdahil olarak evet. bulunuyor Ali Bayramoğlu. Yani bir, bir hakarete uğradık diyor bütün müdahiller olarak. Hukuk düzeni açısından tahripkar bir durumdur. Dink davasında mahkemenin alacağı karar biliniyor. Silah, maktul, katil ve azmettirici ortada. Ceza alacaklar. Alacakları ceza süresi de ortada. Bunun ötesine gitmenin tüm kapıları da hukuken kapatıldı. Bu kapıları zorlayacak tek merci yürütme, vicdani ve siyasi hükmünü çoktan verdi. Ama hala kalan bir şeyler var. Taş atan çocuklar yasasından siyasi cinayet işleyenlerin, cinayetlerde kullanılanların istifade etmesi ironiktir. 18 yaş altı katilleri üretecek bir kapı haline dönmemelidir yeni yasa demiş. Böyle bir tehlikeden bahsetmemiz mümkün olabilir. Çünkü bütün e, Türkiye'de öyle bir gelenek olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bunu görmezden geliyoruz ama daima bir namus cinayetleri diye adlandırılan dünyanın en büyük namussuzluklarına kapı açan cinayetlerin hepsi 18 yaşından küçüklere e, işletilir ki ...onlar kısa sürede bu cezalarını kısacık, kısacık tamamlayıp çıkabilsinler tekrar topluma karışsınlar diye. Şimdi bu da o gün Samast evine doğru mu başlıklı yazısında Ali Bayramoğlu da bunu söylüyor. Yani benim de üstünde durmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi buydu. Bu Rant Dink davasını bir diğer bütün hak davaları gibi... Yakın tarihimizin en önemli davası olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu e, takip edenlerden e, biri olarak müdahil olmasak bile kendimi ve kendimizi şahsen e, tahkire uğramış, hakarete uğramış kabul ediyorum ben. Öyle. Yani çok, yani ilk uğradığımız hakaret değil. Ee... Evet, devam edeceğiz tabii. Bunların hiçbirisine çok ciddi anlamda bir demoralizasyona yol açabileceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, dirayetli bir kitleyle, kütleyle karşı karşıyalar. bunun onlar da farkında, biz de. Onlar da e, durumu gayet gayet bir şekilde örtmeye çalışırken biz açmaya çalışıyoruz. Bir de yargı organının, e, yani yargı erkinin durumu... Yerlerde sürünüyor işte Yargıtay yani. hakimlerini Yargıtay Yargılayacak mesela şimdi bu rüşvet Davasında Hı -hı. muazzam bir rüşvet Davası var ve yargı Erki yerlerde sürünüyor Erk filan demeye bin şahit ister Hı -hı. E, Perişan Olmuş durumda ona O algılamamıza bir Ek hani Şey daha Darbe daha o kadar ama yani Ama adalet duygusunu Ciddi şekilde e, zedelemekte MİT'ten de itiraf geliyor Bu iyi bir şey Ama MİT'in mutlaka sorgulanması lazım Bunu da yürütmenin Harekete geçmesi için Tekrar çağırmak lazım İşte o gün Samas Tetikçi çocuk mahkemesinde yargılanıyor Ama arka planındakilerin yani Mahkemede yargılanması Çocuk mahkemelerinde değil Ağır ceza mahkemelerinde Yargılanması için Çağrıda bulunmanın aken zamanı geldi. Tam zamanı diye düşünüyorum. Şimdi ve burada yani. Yani bugünkü gazetelerin bir çoğunda da e, e, başlıkta bunun olması da belki de gene olumlu yer yer, yer alacak bir şey. Yani Haber Türk adalete bak ...başlığın atmış mesela. Yok artık hani o gün Samas'la ilgili e, ya da bu cinayetle ilgili ya çocuğu da anlamak lazım falan filan gibi e, harika fikir yazıları yazan birlerini görebilmek ana akım medyada mümkün değil. Cesaret yani Ertuğrul ister. Ertuğrul Özkök yazmıştı. Onu Vakti da, zamanında. Empati yapmak gerektiğini de. Artık o dönemlerin geride kaldığını e, bence onlar bizden daha da iyi biliyorlar ve bu sebeple ortada yoklar zaten. Hani e, bütün olan biteni bence anlayabilmek dediğim bu. E, bu dava aslında çok şeyin önünü açtı. Bir sürü şeyin parçalanmasına, kırılmasına yol açtı. Ama çok daha fazlasını kırmaya, parçalamaya ihtiyaç olduğu çok net. Durmak evet. değil, devam etme zamanı. Yani Cumhuriyet Gazetesi de yasa adaleti yendi diye büyük bir Hı -hı. 8 sütuna ya da 9 sütuna manşet atmış. E, yasa adaleti yendi kavramı e, bence iyi ifade eden. Evet bir şeylerden biri. Yasaya uygun ama adalete aykırı. Aynı şeyi Habertürk'te adalete bak diyor. Üstelik o üçlü bir e, askere yapmış. bak, polise bak, adalete bak gibi böyle nihilist bir çizgi. Tamam bakıyoruz. E, sistemde çürümüş. Bunu da görebiliyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz evet. kısmına bir şey dese fena olmazdı. Ama bu da bence bu evet. sefer de ben dolu tarafa geçeyim. Buyurun buyurun. Bardan dolu tarafına yani donanmada seks şantajı casusluğa kadar uzandı. Çete karşı 9 ilde operasyon yapıldığı haberi de askere bak diyor. Polise bak da gözaltına alınan emniyetçi de yok yok çete, esrar, tefecilik, telekulak, şantaj demiş. Polis müdürlerinin filan yani polisin, askerin yüksek düzeydeki durumun gerçek bir çürümüşlük. Ülkenin çatır çatır çürümüşlüğü ortaya çıkıyor. Yani öyle Türk doktorun... Mühendisin başarısıyla Edison ampulüyle falan kurtulacak gibi görünmüyor şey. Ve Star gazetesinde de mesela 65 bin erin asıl görevinin garsonluk olduğunu. Genelkurmay'ın yaptığı çalışmaya göre yalnızca gazino, ordu evi ve yazlık kamplarda 65 bin er sosyal hizmet sınıfında askerlik yapıyor. Jandarmanın toplam personeli ise 170 bine ulaşmış yani. Garson, hizmetkar olarak kullanılan, bedavaya getirilen insanlardan bahsediyoruz. Bir de böyle bir şey var. Yani şantaj ve askeri casusluk şüphelerine büyük baskın diye de manşetler var. Fakat en önemlisi bence bu... Ha, bir de ilginç şey. Mesela bir gün gazetesi cinayeti planlayanlar ne olacağını biliyorlardı demiş. O da hepimizin bildiği ama... Şimdi ortaya çıkan bir gerçeği Dink'in eşi Rachel Dink de cinayeti işleyenler ne olacağını biliyordu şeklinde bir ifade kullanmış. Onu almışlar. En ilginç şeylerden biri de e, Hürriyet Gazetesi nasıl vermiş acaba? Demin hatırlattın sen eski genel yayın yönetmeninin empati yapan şeyinden sonra. Nasıl vermiş? Bilmiyorum bakmak lazım. Ee, söyleyeceğim ha. Kurşun taş oldu demiş manşette. Mahkeme Hrant Dink O gün Samas'ın dosyasını olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için taş atan çocuklar yasası gereği çocuk mahkemesine gönderdi. Taş atan çocuklara da yani hani e, beddua okuması üzerinden yapılıyor gibi de garip bir hal var. Sanki çok haklıydı 14-15 yaşında çocukları garip grup hapse ondan sonra çıkarmak için bin bir tane formül ara ondan sonra çıkart ondan sonra bak Samas'ta bu yüzden çıkıyor diye dırılan. Ee, evet tabii. İyisi mi bütün e, o çocukları i, yani işte Kürt oldukları için ya da terli oldukları için ya da çok koşturdukları için e, hapiste tutmaya devam etmemiz gerekiyordu herhalde. Taş izleri falan evet ellerinde. Ee, bir de ilginç şey, akşamda var. Bunu şeyden sonra devam ederiz şüphesiz ama bunu da eklemek tabloyu tamamlamak açısından bu gerçek çürümüşlüğü zirve katliamı Korkunçluğundan bahsediyoruz. Yakın tarihin en hunhar cinayetlerinden biri toplu cinayet. Malatya'daki zirve yayın evine yapılan yayın evi. baskın ve işte cinayetler zinciri. Jitemci tanıktan şok iddia diye vermiş Akşam Gazetesi bugünkü manşetinden. Krokiler Çömez'den. Bu da ilginç yani. Verdiği kritik ifadeyle zirve katliamı davasının kaderini değiştiren kilit isim Erhan Özen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Akşam özel diyor. işte Jitem'in eski haber alma elemanı Özen'in iddiaları. Krokiler çömezden diyor. bunun birazdan devam ederiz. Açık Gazete dediğimiz ikinci parçaydı bu. Having to something good. İyi bir şeyler olacak galiba. Anlamına geliyor. Hadi bakalım hayırlı bir şeyler olacak gibi yorumlayabiliriz. Ee, şimdi bu da biz demin bıraktığımız yerden devam edelim. Saat 8.41 Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete. Akşam gazetesinin manşeti, özel haberi bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulma çalışmaları sırasında Erdoğan'ın Üsküdar'daki evini Jitem adına takibe aldık. Nasıl yani? Yakındaki fırında işe girip 3 ay bilgi topladım. Raporları üstüm Yusuf'a verdim. Ee, akşam gazetesindeki manşetten bahsediyorsun. Evet. İlginç yani. Yani evet. Aslında ilginç ve emin değilim çünkü bir yandan bununla ilgili başka şeyler de ortaya çıkmıştı ama şu haber baya baya artık hani her şey açık açık konuşuyoruz evet. yahu. Evet, veriyor. Erhan Özen 3 ay bilgi toplamış yani. Erhan Özen kim onu da söylemek lazım herhalde. Jandarma istihbarat elemanı. Erhan Özen. Bir zamanlar olduğu da red edilen, ama Tabii. şimdi artık bütün kayıt kuyutlarıyla hepimizin zaten bildiği ama şimdi kanıtlanmış olan JITEM adlı derin devlet kuruluşunun askeri kanadını. değil mi? Peki yıllarca çıkıp efendim yok öyle bir şey diye bağıran e, emekli generaller, kor generaller vesaire ve onlara çanak tutan bütün medya mensupları fark etmedi değil mi? Hayat aynen akıyor Hayır. hepimiz açısından da. Hepimiz aynı saygınlıkta, aynı inanırlıkta ve aynı güvenirlikte duruyoruz evet. olduğumuz yerde. Kaya gibiyiz maşallah. Ya Yusuf'la yaptığım raporları üstüm Yusuf'a verdim. Yusuf'la yaptığım görüşmelerde Turan Çömez'in de kendilerine başbakanın evinin detaylı krokilerini verdiğini biliyorum diyor. Mahallenin giriş çıkış bilgilerini de ben tutmuştum. Zirve, DİNK ve garip cinayetlerin arkasında aynı isimler var. Ya bir kişi söylüyor. Tü, yani zaten zirve, ding ve garip cinayetlerinden başka da üzerinde konuşacağımız cinayet yok neredeyse. Yakın, çok yakın zaman öncesinden bahsediyoruz. Bülent Yüzbaşı'yı garip ve HSBC saldırısında gördüm. İnci Kod adlı kadın garip ve ding suikastında görev aldı. Cezaevine girmeseydim Dink ve zirve gibi büyük olaylarda birebir görevli olacaktım. Zonguldak'ta 2004'te iki cinayetimiz vardı. Yerlerini söyledim. Yapılan kazıda bir şey bulunamadı ama önceden çıkarıldıkları anlaşıldı diyor. Devrim Tosun'un haberi... Şire ihbarını da ben yaptım. Dink cinayetinde Sams Samsun-Trabzon hattı çizildi. Özellikle bölgenin hassasiyetini biliyorduk. Yasin Hayal, Osman Hayal ve Erhan Tuncel'in isimlerini biliyorduk diyor. Eee... Garih cinayetiyle ilgili de şunları söylemiş. Yehudi iş adamlarına Jiteme finans kaynağı sağlamak için baskı vardı. Bunlar arasında Jacques Camus ve öldürülen Üzeyir Garih de bulunuyordu. Jacques Camhien'in <gülüyor> özür dilerim mekanı vardı. Orada da bir ay boyunca görüntüleme işlemi yaptım. Bu takibi tek başıma gerçekleştirdim. Bilgileri üstlerime verdim. Daha sonra üstlerimden Jacques Camhien isteklere olumlu karşılık verdiğini, Üzeyir Garih'in ise reddettiğini, kendi kendini yediği duyumunu aldım. Şimdi şöyle bir şey yani Erhan Özen diye biri var. Zirve yayın davasının son duruşmasında tanık olarak verdiği ifadenin ardından azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Varol Bülent Aral'ın tutuklanmasına neden olmuş. Devam etmiş açıklamalarına Jitem'in eski haber alma elemanıyım demiş. Ve gaz suçundan tutuklu bulunduğu Çorum İskirip cezaevinden iki gün özel izinle çıkmış ve zirve eynevi, ranting ve iş adamı Üzeyir Garih cinayetlerinin perde arkasında aynı kişilerin yer aldığını söylüyor. Şimdi bütün bunları böyle konuşuluyor. Hı. Hmm. Birileri çıkıp delidir diyecek büyük ihtimal. Birileri yalancı olduğunu, birileri e, kimin adına konuşuyor, neden şimdi konuşuyor diyecek. Natural born killers gibi Öyle doğuştan değil. katil yani oradan... bayağı organize bir şeyden bahsediyoruz. Doğuştan katiller mi emin değilim. Yani çünkü Koca bir organizasyon mesela geri dönelim garip cinayete en uzun konuştu cinayet olmuş devrim tosunoluna akşamdan şey diyor Ergene Konsan'ın Fikri Kara rolü büyüktü yine o bölgede jandarma istihbaratla görevli Bülent adında bir yüzbaşı vardı Bülent yüzbaşı 2003'te HSP'sinin bombalanması olayın daha sonra da olay yerinde gördüm biz de yarım saat sonra oradaydık olayla onun bağlantısı da var. Bununla ilgili Ergenekon'da ifade verdim. Olay yerine gittiğimde Yusuf ile Şiran bu şahsı eliyle koymuş gibi buldular. 10 dakikalık bir görüşme oldu. Olay gerçekleşmişti. Biz hemen oradan uzaklaştık. Peşimizden Bülent Yüzbaşı da hastalık istikametine gitti. Yener Yermez olayını birebir ayarlayan Bülent Yüzbaşı. Bu şahsın Fikri Karadağ irtibatlı olduğunu biliyoruz diyor. Yener Yermez kim? Bu gariş cinayetiyle ilgili adı geçen kişi. Evet e, öldürdüğü iddia edilen e, belki de öldüren e, o kısmı hep böyle bir garip karanlıkta kaldı. Yermez daha sonra ifade vermek istedi falan filan bir sürü böyle karışıklık olmuştu. E, ya bir askerken izinde bir tartışma e, yaşayıp mezarlıkta ardından bıçaklayarak öldürdüğünü söylüyordu Gariyi. Yermez önce. Sonra başka şeyler söyledi falan filan. Yani ...hiçbir şeyin tutmadığı bir garip garip olaylar içinde hayatımız geçiyor. Yahudi iş adamlarına JTM finans kaynağı sağlamak için baskı vardı. Bunlar arasında Jacques Camry ve öldürülen Üzeyir de bulunuyordu. Camry'nin Balta bir mekanı vardı. Orada bir ay boyunca görüntüleme işlemi yaptım. Evet, çok acayip yani. Yani bütün bunlar rahatlıkla konuşulabiliyor. Konuşulduğu gibi doğru mudur, yalan mıdır tartışıyoruz. Diğer dosyaların üzerine bunu da ekliyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Böyle yani e, adaletten, haktan, hukuktan bahsedebilmek için hakikaten bunlarla yüzleşmek doğru mu, değil mi? Nereye kadar doğru, nereye kadar değil? Bu işin içine devletten bulaşan insanlar var mı, yok mu? Bunları net olarak anlamak sanırım Hakkımız yani bunun başka türlü bir adı var mı bilmiyorum hak dışında. Evet artık yani mesela burada adı geçen manşette adı geçen Turan Çömez'in de başbakanının özel kalemine kadar girmiş işte o, o olmuş yani bunlar olamaz denemez herhalde şimdi onun da yıllardan beri. İngiltere'de İngilizce öğrenimi gördüğüne inanmak artık bunun üzerinde şaka bile yapmanın bir anlamı yok, yok. artık İngilizce öğrenimi görmediğini Turan Çömez'in e, bayağı kaçıyor olduğunu söylemek galiba mümkün değil mi? Evet öyle. Yani çünkü İngilizce bu kadar zamanda e, biterdi üstüne bir de ne bileyim Fransızca, Latince başka bir dil daha da öğrenilirdi diye düşünüyorum. Ee, yani şey bu Ya yani Bunları söylediğimiz zaman bayağı fıça yediğimizi de hatırlıyorum mesela Nerede Bedrettin Dalan nerede Turan Çömez diye sorup e, asla cevap alamadığımız sorular olarak havada kalan işler bunlar Halbuki derin devlet diye bir şey yok Bütün bunlar Fasafiso e, ve işte aslında rejimi yıkmak üzere uydurulan yalanlar Peki bu adamlar niye dışarıdalar? Falan bunlar belli değil bu kadar çok insan çıkıp niye böyle deli saçması konuşuyor Türkiye Cumhuriyeti gibi bir yerde devletle ilgili ileri geri bunlar belli değil ee, ama hepsi yalan bir tek bunu biliyoruz bir kesim açısından bakıldığında hayat bu kadar kolay ve basit siz onları onu bunu bırakın haber ala bakın diyen mesela evet. dalan vardı final. evet Hayat o kadar basit değil ve hakimler de bütün bunları bu, bu davalara bakan hakimler de herhalde bu haberleri de okuyorlar değil mi? Bizim gibi okumaları yazmaları en az bizim kadar olduğunu varsayıyoruz. <gülüyor> haberleri de takip ettiklerini televizyonlara baktıklarını Aha. gazeteleri okuduklarını hadi bizi e, radyoları dinlemeselerdi ve onları okurken. Sonra çıktıkları davalarda, duruşmalarda da arkalarında adalet mülkün temelidir diye altın yaldızlı harflerle metalik yazdığında biliyoruz değil mi? bronz filan. Biliyoruz tabi. Peki zaten adalet normali. mülkün temeli mi sen Cavi? Ee, adalet mülkün temeli olabilir. Zaten sıkıntı burada benim açımdan. Yani mülk dediğimiz şey devlete e, tekabül ediyorsa evet adalet mülkün temeli ama biz adaleti bunun için kullanmak istemiyoruz. Bir temel malzemesi değil adalet başka bir işlere de yaradığına dair başka başka şeyler duydum. Başka ülkelerde, başka diğerlerde, başka tarihlerde. Ya yüksek yargıçların, yüksek rütbeli bürokratların, polislerin yüksek rütbeli askerlerin filan hepsi yolsuzluk suçlarından çatır çatır baskınlar filan düzenleniyor ve biz hala aynen yaşamaya devam aynen ediyoruz. Aynen yaşamaya devam ediyoruz. evet. Geçelim artık. Belki de ve bir arada da çıkalım başka haberlere de bakalım. Yani çok bir yanıyla da iyi hakikaten. Yani şöyle manşetleri görmek, Hürriyet gazetesinde bile kurşun taş olduğu gibi bir manşet görmek iyi bir şey. Yani hı hı. devletin resmi sesini ses oluşturan Hürriyet gazetesinde de sonunda biraz vicdana hitap eden bir şey görebilmek, bu korkunç cinayetlerin Haksızlıkların, adaletsizliklerin kol geldiği yerde iyi bir şey. Doğrusu. Bu arada PKK'nın e eylemsizlik kararının sona ermesine günler kala <gülüyor> adım atmayan hükümete seslendi diyor. DTK Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk süreç tıkanırsa vahim bir döneme gireriz diye bir açıklama yapmış. Bu da Günlük Gazetesi'nin manşeti. O da ayrıca önemli bir şey. KCK diye adlandırılan dava devam ediyor ve Selahattin Demirtaş da bir açıklama yapmış ve şeyi söylemiş. Kürtçe savunma yapılmasına devam edileceği konusunda. Evet. Ee, yani bu da aslında benim mesela önümde şey var. NTV'nin haberi var. NTV bu konuda zaten KCK davasında başından beri eleştirdiğimiz bir tutum sergiliyor. Ee, PKK'nın şehir yapılanması olan KCK falan diye başlayan haberler okuduyduk falan filan. Şimdi ise mesela manşet KCK'da Kürtçe savunma ısrarı. Ya adamlar zaten başından beri bunu söylüyor ve bütün bu dava baş koydukları o da baş koydukları dava ne? Konuşacağız kendi ana dilimizde diye bir dava cinsi. Ya yani bunda ısrarı ya buradaki manşeti buraya çekiyor olmak... ...tabii konunun özünü bir miktar... ...kaçırmaya yol açabiliyor hava gazı gibi ama... ...önemli değil. Ee, evet yani ikinci duruşmada... ...mahkemenin reddettiği diyor... ...Kürtçe savunmayla ilgili... ...diye devam ediyor. Isra, savunma ısrarı mahkemenin reddettiği... ...Kürtçe savunmayla ilgili... ...yeni açıklamalar yapıldığını filan... ...bu kullanılan değil bu. Yalnız bu devam edecek ve... ...yani ranting davasında... Ve diğer davalarda nasıl bir e, adalet e, beklentisi varsa burada da öyle bir adalet e, beklentisi evet. var. Şimdi tamamen aynı planda bunu e, ayırmak e, için biraz daha zaman mı geçmesi gerekecek acaba? Yani böyle bir hakları var. Hakları Mahkemi olduğuna, reddetse de, uluslararası etme. hukuka göre hakları var. Ee, bu. Lozan Antlaşması'na evet, göre de var. Uluslararası hukuktan kastım evet, aslında o, daha o. çok Lozan'dı. Hem de... E, ya bununla ilgili ne denilebilir ki? Ya gerçekten geçenlerde kim yazıyordu unuttum. Türkçe e, biliyor olmanın cezasını mı çekiyorlar? Yani önce e, zorla Türkçe öğret, Kürtçe konuşmasını yasakla ardından Türkçe konuşabiliyorsun o yüzden Kürtçe konuşamazsın diye devam et. E, yani bütün buradan hakikaten barış çıkacağını ya da bunun evet ya adamlar haklı biz de Türkçe konuşalım falan gibi bir yere varacağına inanıyor muyuz? Veyahut zaten dert hiç bu değil. Çatışmak e, gayet iyidir biz de zaten bu savaş ortamını beğeniyoruz memnunuz bu böyle devam eder ya Türkçe konuşurlar ya da konuşamazlar gibi bir çizgi mi yani bu kadar basit artık ya bunu tutuyorsunuz ya bunu tutuyorsunuz ortada bir yeri kalmadı neyse ki ee, yani demirtaş demiş işte KCK davası Türkiye'yi kana bulayanların davası falan değil demiş orada yargılanan biziz bizim irademizdir onurumuzdur geleceğimizdir. Orada yargılanan bu halkın verdiği oylardır. Eğer onlar özgür kalamaz ise bu halk özgür kalamaz. Çok net. Zaten evet. söylüyorum, bunun altını çiziyorum. Siyasetçilerimizin istisnasız tamamı özgür kalmazsa bize de özgürlük yok demektir. Bu nedenle canla başla çalışacağız. Burada hukuksuzluğu zulmü herkese anlatacağız. Evet yani hukuki değil siyasi diye yorumlamış davanın ikinci duruşmasında reddedilen Kürtçe savunma talebine de değinip Demirtaş ve hepsi Türkçe'de bilse arkadaşların kendi ana dilinde savunma hakkı var. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar ana dillerinde savunma yapmaya başlayacaklar demiş. Şimdi. ...bunun çeşitli açılardan eleştirenler olacaktır. Ne tatsızlık da. çıkartıyorsunuz? Efendim konuşun Türkçe işte anlatın derdinizi mahkemeye gibi bir hikaye var. Yani seçilmiş belediye başkanlarını gecenin köründe topla... ...tek sıra kelepçelerle diz... ...ondan sonra üzerinden yıllar geçsin... ...iddianame hazırlansın... ...iddianamede bir tane şiddet eylemi yer almasın... ...terör örgütü olmaktan yargıla... ...dilini konuşturma... ...ve ondan sonra akıl sizden gelecek diye devam et. Yani... Bana bu özü gereği zaten adil değilmiş gibi geliyor. Evet yani yargılanma da eziyete dönüştü diyor zaten günlük gazetesi de. Günde 5 saat bekleme odasında tutulan sanıklar işte yani bir sürü yetersiz ring aracı mesela yetersizliğinden dolayı ayrıca eziyet çekiyorlar falan diye de salonlarında mezbahane gibi yerler olduğunu söylüyor. Yani bütün bu böylesine önemli çok önemsenen bir dava olacağı aylar öncesinden belliydi. Ama gene de geçenlerde kim yazıyor? Murat Belge yazıyordu galiba. Yani salonu ancak 90 kişi alınabiliyor. Ek salon yapılıyor bu iş için, bu dava için. Ama hiç kimsenin alınamayacağı kadar küçük bir şey yapın. Neden? Eziyet çekilsin diye mi? Yani ama orada da şey yazıyor değil mi? Adalet mülkün temelidir yazısı var. Türkçe olarak hemen de. Hı hı, tabii. Evet Pek. Bunu da böylece bitirelim. Birka yani çok Türkiye'nin içinde bulunduğu açmazı derinleştiren o kadar çok sorun var ki. E ve yüzeysel gibi görünen mesela çok önemli meselelere bir türlü girinemiyor. Yani ana... Şeyleri. Mesela dünyanın bir yiyecek krizine girmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Belki dokuz buçuktan sonra bahsetmeyi deneyebiliriz. Yani çeşitli mesela et, şeker, pirinç, buğday ve mısırın fiyatları e, rekor seviyelere yükselmiş pek çok hı hı. ülkesinde dünyanın. Ve e, Dünya Bankası da 5 yıl Besin fiyatları Yiyecek fiyatlarında iniş çıkışlar Beklediğini söylemiş Mesela Bundan da biraz bahsetmemizde Fayda olabilir herhalde Sen de, bir de balinalardan bahsediyordun galiba Evet bizim öznel gündemi Sebebiyle balinasına Gıda fiyatına e, grevine falana filana pek varamıyoruz maalesef e, Bu hakikaten Eleştiri öz eleştiri falan filan bile değil Yani Türkiye'deki gündem evet e, Öznel fena halde genele varabilmek adına olduğunu ümit edelim. E, balinalarla ilgili de yeni birkaç tane rakam gözme çarptı da işte 300 kadar e, kuzey balinası kalmış. E, mavi balinalarında %99'u tamamıyla yok olmuş. Az kalmış yani. Biraz daha sıkarsak dişimizi zaten balina mevzunu kökten çözebiliyormuşuz. O zaman kadar da belki e, de döner. Açık gazete Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Tekrar Salıları buluştuk. Bu bilmiyorum bir <gülüyor> yaşlanma ile ilgili e, alışkanlıklara çok bağlı kalmak mı ama ben Cuma'ya alışamamıştım ya da Cuma benim çalışma ritmine e, uymuyor. E, salı daha açık radyo için daha e, iyi hazırlanıyorum diyeyim veya spontane olarak Salı günlerini e, itiselleştirdiğim için. Evet bizim de bir şikayetimiz yok doğrusu buna dönmekten. Doğru. E, bugün e, Fransa'da e, grevler ve belki de bütün e, dünyada da bir işçi hareketlerinde yükselme var mı bir talep? Antikapitalist bir şey var mı yani? Ev Fransa'daki e, grev e, ve toplumsal e, hareketler sadece grev değil çünkü evet, protesto, hareket. protesto hareketlerinin e, e, açık kaynağı, birincil kaynağı, görünür kaynağı e, hükümetin e, emeklilikle ilgili e, yasa reformunu e, biraz e, hızlı biçimde e, zorlayarak ve toplumsal taraflarla müzakere etmeye pek girişmeyerek e, acele ihtiyacımız var, işte sistem batacak falan e, çığlıklar arasında e, geçirmeye çalışması. Özellikle de e, kriz sırasında e, bütçe açıklarının e, yüksek olmasının yarattığı aslında krizde normal olan, kriz ortamında böyle bir kriz ortamında normal olan olması gereken e, durumu mali piyasaların e, baskısıyla e, bir e, altından kalkılmaz sorun halini e, getiren mali piyasaların e, baskısıyla e, bu e, emeklilik sistemini değiştirmeyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Çünkü bu ee, bu emeklilik sisteminin çok çok uzun vadede sürdürülebilir olduğunu e, pek bilemeyiz gerçekten 2050 yılı e, bazlı projeksiyonlar e, yapıldığında tabii projeksiyonlar genellikle şöyle yapılır e, bugünkü durum veri alınır ve bugünkü duruma dayanarak 40 sene sonrasının projeksiyonu yapılır tabii demografik değişiklikler dikkate alınır önümüzdeki 40 sene zarfında falan filan. E, ve bu yapılan hesaplanmalara göre e, 2050 yılında e, başbakanın söylediğine göre 2050 yılında e, emeklilik e, sistemi, emeklilik sigortası, emeklilik sandığı pardon sandık Türkiye özgü bir tabir evet. memurlarla ilgili orada bütün hepsi emeklilik sandığı dendiği için e, memur e, sosyal sigorta, bağkur ayrımı yapılmadığı için emekli e, sisteminin 100 milyon, milyar euro civarında açık vereceğini iddia ediyorlar. Ama bu e, işsizliğin bu şekilde devam etmesi e, ve benzeri e, yapısal sorunların 40 yıl sonra devam etmesi durumunda. Şimdi 40 yıl boyunca işsizliğin ve bütün bu yapısal sorunların devam edeceğini dikkate alırsanız zaten e, o zaman nereye varacağını Fransa'nın bilmek pek mümkün değil. Emeklilik sistemini de 100 milyar değil, 200 milyar açık verse ne olur? Zaten başka şeyler çok daha fazla çökmüş olacak e, diye düşünebilirsiniz. Evet, bu yani bayağı bir riyakarca bir kullanma. İz ee, evet, bu tabii ki bir sorun olmadığını işareti değil. Ona değil, geleceğiz. Süpersin. Fakat bir, e, bu mali kriz Özellikle mali krizin arkasındaki ideolojik baskı, beklediğimiz gibi bir neoliberal ideolojinin çatlaması, patlaması, yıkılması maalesef gerçekleşmedi. Teslim edelim ben daha hızlı bir meşruiyet kaybına sebep olacak zannediyordum. Öyle bir beklentim vardı. Fakat bunu bugün aynı oranda, beklediğim oranda gerçekleşti. Ben sadece beklemiyordum tabii, birçok kişi bunu dile getiriyordu. Bu oranda bir neoliberal ideolojinin meşruiyet kaybına maruz kaldığını söylemek zor. Ve hala mali piyasalar eksenli, mali piyasa aktörlerinin tercihleri eksenli. E, politikalar hükümetlere dayatılıyor. Yunanistan'da da bunu gördük. Fransa'da görüyoruz. Zaten e, Fransa'da hükümetlere dayatılırken tabi hükümetler de bunu fırsat bilip e, yapmak istedikleri e, popüler olmayan halkın e, istemediği e, reformları e, bunu bahane ederek hızlandırıyorlar veyahut e, yapılabilecekten daha öte noktalara taşıyorlar. Bu e, e, Fransa'da e, emeklilik sisteminin daha adil biçimde e, e, adaletsiz taraflarının düzeltileceği, daha adil biçimde bir reforma e, ihtiyacı olduğunu sendikaların hepsi söylüyor. Birkaç tane örnek vereceğim. Ama hükümet sadece mali piyasaların ilgilendiği noktaya baktı. Yani e, hükümet e, emeklilik hakkı, e, e, yaşını, iki yıl uzatarak, iki e, bazı durumlarda üç yıl uzatarak ama esas olarak iki yıl uzatarak mali piyasaların ilgilendiği noktaya baktı. Emeklilik hakkı eşit mi dağıtılıyor? Bu eşitsizlik daha giderilemez mi? Gibi noktalara bakmayarak sadece bunun e, kaba finansman yönü dediğimiz e, yönüne baktı, baktı ve mali piyasaları rahatladı. Hükümet ha hükümet ciddi ve bütçe politikaları yürütüyor desin mali piyasa aktörleri ve dolayısıyla da e, Fransa'nın e, şey notunu ne notu denir ona? E, borçlanmada kullanılan bu AABB e, kredi, kredi kredi notunu, işte değerlendirme notunu bu Standard Poor's'un falan yaptığı değerlendirme notunun aman düşmesin. tabii ki bu, bu verili bir baskı ama bu bu e, toplumdaki e, hiçbir şey değişmesin, muhafazakar bir toplum oldukları için ayaklanıyorlar algısı da bütünüyle yanlış. <gülüyor> e, sendikalar e, bu sistemin yani şu anda yürürlükte olan sistemin ve hükümetin e, değiştirmediği e, bir dizi konunun değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela 25 yıl üzerinden en iyi 25 yıl üzerinden hesaplanıyor e, özel sektörde e, emeklilik maaşının e, miktarı. E, sendikaların gösterdiği bir şey var. Bütün ömrü boyunca asgari ücrette e, çalışmış e, insan nüfusu e, şeyde emekli işçiler arasında işçilerin %15'i. Dolayısıyla... Ee, bu kesim için ve veyahut e, çeşitli farklı işlerde atlaya, spreyya çalışmak zorunda kalmış, düzensiz işlerde çalışmak zorunda kalmış insanlar için emek, bu emeklilik sistemi e, diğer e, kesime nazaran çok daha düşük emekli maaşı hakkı veriyor. İkincisi, emekli yaşını uzattığınız zaman, Bugün 60 yaşında, 60 yaşındaki bir işçiyle 60 yaşındaki bir şirket yöneticisi, yani ücretli şirket yöneticisi, 60 yaşında olduğu zaman ikisi işçinin yaşama umudu, şirket yöneticisinin yaşama umudundan 5,5 yıl daha kısa. Bu hmm. az değil ortalama da beş buçuk yıl daha kısa. Altmış hmm. yaşına gelmiş iki kişiden bahsediyorum. Evet son derece büyük bir fark bu. Çok büyük Astronomik bile deneydi. Beş buçuk yıl. Yani, evet. Şimdi siz 60'tan 62'ye altmış ikiye çıkarttığınız zaman e, emeklilik yaşını e, işçilerin emeklilikten yararlanma e, yaş dilimini esas kısaltmış oluyorsunuz. Çünkü orada... İşçiler emeklilik sonrası çok daha kısa yaşıyorlar ee, yöneticilerden beyaz yakalardan diyelim. Burada çok büyük bir haksızlık var. Bunu yaparken diğer taraftan emeklilik hesaplama sisteminde ortalamanın ortalama gelirin altındakilerin emeklilik maaşları daha düşük oluyorsa maaşında nazaran. Eline geçen para çalıştığı dönemdeki maaşına nazaran eline geçen emeklilik maaşı hesaplama tekniği nedeniyle daha düşük oluyorsa diğerlerinden oran itibariyle burada ikinci bir haksızlık var demektir. Üçüncüsü kadınlara yönelik ciddi bir haksızlık var. Kadınların birkaç yıl erken emekli edilmelerindeki neden kadınların çok düzensiz çalışma süresi bir çalışma ee, zaman içinde düzensiz çalışmaya maruz olmaları, çocuk doğurdukları zaman e, işi bırakıyorlar, e, kariyerlerinde ilerleyemiyorlar falan filan. Ona e, iktisat literatüründe e, şeffaf tavan denir. Hmm. Yani merdiveni çıkarsınız çıkarsınız e, diğer erkeklerle beraber e, kariyer merdivenini, fakat bir yere gelirsiniz ve kafanız bir şey vurmaya başlar. Ama bir şey göremezsiniz, şeffaftır, tamam. İşte o kadınlık konumudur. Bir yerden sonra kariyerde ilerleyemezsiniz. Evet, da çok sayıda araştırma var çeşitli yerlerde. Tabii, tabii de, bütün böyle. dünyada bu geçerli. Bütün, Sırf evet. bu, az veya çok ama bütün dünyada geçerli. Dolayısıyla bütün bunları dikkate almayan, bunları, bunlarda bir düzeltme yapmayan bir emeklilik sistemi, özellikle de gençlere yönelik bir sorunun çok ağır bastığı, gençlerin çok daha geç iş bulmaya, geç yaşlarda iş buldukları bir yapıdan bahsediyoruz. Daha da ilave edeyim, ee, şu anda e, Fransa'da e, esas e, sorun emeklilerin yaşından ziyade 55-64 yaş arasındaki nüfusun çok büyük bir kısmının çalışmıyor olması, çalışamıyor olması, iş bulamıyor olması. Şu anda 60 yaşında, 62 yaşında emekliye ayrılanların önemli bir kısmı sayısı %40'a yaklaşıyor yanılmıyorsam. Ee, emekliye ayrıldıkları zaman zaten işsizlik sigortasından yararlanan durumdaymışlar durumdalar yani şu anda 55-64 yaş nüfusun çalışma yaşını uzatmak sahtekarlık çünkü o yaştaki o yaş dilimindekilerde inanılmaz bir işsizlik oranı var İssizlik olarak gözükmüyor çoğunlukla çünkü emeklilik öncesi ee, bir emeklilik öncesi işsizlik sigortası sistemi diye bir sistem getirerek onların hem işsiz hem e, işsizlik, işsiz gibi gözükmeyen işsizler olmaları da sağlanmış durumda. Bir kısmı için en azından. Dolayısıyla 62 yaşına 63 yaşına dilimi uzattığınız zaman o yaştaki insanların önemli bir bölümünü işsiz olarak uzatmış olacaksınız. Hükümet Program üzerine program e, getiriyor. Bu senior dediğimiz e, dilin yaş dilimindekilerin işsizlik oranının azaltılması için. Yaşlıların yani. İşte 55. E, 55. E, yaşlı yaşlı yaşlı demeyelim ya. hemen? 55. Gelirim, ömer. Yaşlıları çıktı şimdi. Biraz daha az genç olanların diyelim. Evet bu 55-64 yaş arasında Fransa'da ciddi çok ciddi bir işsizlik oranı var. Yani işini kaybetti mi yeniden iş bulması hemen hemen imkansız. Aynı koşullarda bilmiyorum gidip şeyde olarak inşaat işçisi olarak da almıyorlar. Çok fazla kalifiye oluyor falan filan yani bir, bir açmaz var. Üçüncüsü bu yaş dilimindekilerin. Ee, ...çalışma süresinin uzaması... ...tabii burada mekanik bir şey yok... Biri, e, ...biri kaldı mı diğeri çıkar diye bir şey yok... ...ama gene de bir etkileşim var... Ee, ...belli bir yaş diliminin üzerindekilerin... E, ...çalışmaya... ...yaşının uzaması... ...aynı zamanda... E, ...diğer kesimdeki... ...daha genç kesimdekilerin... ...kariyerde ilerlemelerini... ...yavaşlattığı için gençlerin işe girmesini de yavaşlatıyor bütün bunlara baktığımızda bir bu, bu getirler reformun Aslında biraz evvel dediğim gibi bir fırsattan istifade mali krizden istifade bir bir liberal akıl silim Çerçevesine bakalım da tabii kardeşim hükümet haklı ne olacak bu e, emeklilik sistemi 40 yıl sonra çökecek e, e, diye e, e, bir tür haklı gösterme mazeretlerinin e, güçlü olduğu, e, ideolojik olarak güçlü oldu kimse ama şey demiyor. İyi ama siz e, 40 yıl sonra bu sistem çökecek derken aldığınız verilerden bir tanesi de işsizlik oranının sürekli %12 olması. E, %12 sürekli işsizlik olan oranının 40 yıl daha devam edeceğini söyleseniz o zaman o zaman halk bakarım ne yapacak? Sizi bir daha oy verecek evet. mi? Siz %12 işsizlik oranının sürekliliğini kabul etmiş bir hükümet olarak bunu düşünüyorsunuz. E, deme imkanını pek e, tabi vermiyorlar. E, sorun biraz da orada. E, sonuçta e, bütün bunlar e, tabii ki 17 yaşında, 16 yaşında lise sokağa dökülmesini ve emeklilik yaşını 60'dan 62'ye çıkmasını, protesto etmesini izah etmez. Yani kanun da senatoda kabul edildi değil Şimdi mi? Onun kanun senatoda kabul edildi. Küçük değişiklikler olduğu için bir karma komisyon oluşturuldu. Senatoyla, senatörlerle milletvekillerin oluşturuldu. bu karma komisyonun önerileri. Komünist Partisinden Milletvekilleri Karma Komisyonu terk etmişler, Sosyalistler Karma Komisyondaki önerileri bir küçük değişiklik önerisinde ne bile sa Milletvekilleri ve Senatörler reddetmişler. Bu karma komisyon önerisi yarın meclise gelecek, büyük ihtimalle mecliste oylanacak. Ondan sonra anayasa mahkemesine gitmesi ihtimali var Sosyalist Partisi'nin ama anayasa mahkemesinde bunu kazanması pek zor gözüküyor. Belki o yüzden gitmeyebilirler. Her durumda 15 Kasım civarında da Cumhurbaşkanı'nın yasayı yürürlüğe sokması bekleniyor. Herhalde kendi getirdiği yasa tasarısını veto edeceği de beklenmediği için. 15 Kasım civarında yürürlüğe girmesi bekleniyor e, Yasata sırasının. Burada tabii e, toplumsal muhalefet açısından çok e, büyük bir hareketlik var. Biraz onu evet onu e, söylüyorum Liselilerin de devreye girmesi. E, liselilerin devreye girmesi şunu çok açık biçimde gösterdi. Sadece işçiler, işte emeklilik yaşına gelmiş e, kişiler e, kendi çıkarlarını, menfaatlerini e, savunmak için hani hep öyle bir şey de söylenir ya... E, ...çalışanlar işsizlerin halinden anlamazlar, emeklilik hakkını kendileri için düşünürler. Gelecek kuşakları düşünmezler. 2050'de çocuklar emekliye gidecek olanları düşünmez bugünkü emekliler. İşte 2050'de emekliye gidecek olanlar da aynı şekilde sokağa döküldüler. Dolayısıyla bu çok sembolik de, çok güçlüydü bence. 40-50 yaşına gelmiş emeklilik maaşım ne olacak endişesini taşıyanlar değil... Bu sistem devam ederse sistem çökecek ee, endişesini taşıması gerekenler e, burada bir e, hükümete yapılan reforma karşı harekete geçtiler. Ee, Tabi gene de şunu belirtmek lazım ee, buradan hemen romantik şey pardon liselerin e, 17 yaşındaki liselerin 60 yaşında Emekliğimiz ne olacak endişesi salt hareket ettikleri gibi böyle korkunç e, hesapçı e, şeyin Max'ın tabiriyle e, hesapçı e, buzlu suların e, denizinde yüzen bir gençlik kesimi değil. E, Öyle bir hareketten bahsetmiyoruz. Esas burada bir e, ikinci boyut var. O da e, mali krize, krize... Ve ee, rağmen e, hükümetin e, son derece agresif, çok derece kendini beğenmiş, özellikle Cumhurbaşkanı'nın şahsında yoğunlaşan bir e, yeter artık e, tepkisi. Bu çok açık. Bir yeter artık. Yani Türkiye'de böyle bir, e, Fransa'da Fransızlar Türkçe e, şey yapsalardı, e, ne denir... E, Yürüyüş yapsalardı en önüne herhalde Türkçe olarak yeter artık. Yeter gari. Evet, <gülüyor> Yetti gari yazarlardı. Yetti e, esas ifade edilen bu. Yeter artık. Yani bir tarafıyla e, bu e, klientelist ilişkileriyle, bu e, ajite e, bir e, ergen çocuk tavrıyla bu cumhurbaşkanı ve ekibinin e, toplumu alt üst etmesi ama bir şey yapmak amacıyla da değil. Bir ajitasyon e, ortamında Alt üst etmesi, e, ne karşı çok ciddi bir tepki var. Evet bunun arkasında tabii yine de e, bir e, sınıfsal şeyden de bahsetmek mümkün herhalde. Yani büyük tabii. şirketlerin durumu fevkalade. E zaten e, klientelist e, e, derken, derken esas, kadar, onu evet. kastetmiştim. Büyük şirketlerin durumu fevkaladeyi ortaya çıkan bu e, L'Oreal firmasının büyük e, orta e, kadının... E, aileden miras kaldığı için ortaktır. E, o, o kadının vergiden e, vergi kaçırma mı diyelim yoksa vergisini tabii vergi kaçırma sonuçta evet. <gülüyor> vergi kaçırma operasyonlarında şimdiki e, bakanın e, o dönemde bilgisi dahilinde veya etkili olduğu veya yardım ettiği veya yol gösterdiği, dolaylı biçimde yol gösterdiği iddialarının çok ciddi iddialar oldu. İddialar ama çok ciddi iddialar oldu. Kamuoyunda çok ciddi tepkiler getiren iddialar olduğu bir ortamda bu biraz fütursuz, küstahça huyaz bir yönetim anlayışı çok fazla şahsileşmiş çok fazla Cumhurbaşkanının şahsında toplanmış şu anda hükümetin bakanlarını sorsanız Fransızların çoğu bilmezler bile artık yani bir başkanlık sistemi fiili başkanlık sistemini yürüten bir kişinin yönetiminde ona olan tepki tabi bu bunu burada durdurmak lazım. Çünkü liselilerin falan yürüyüşe katılmaları aynı zamanda çok ciddi bir e, hükümet nezle endişe kaynağı. Çünkü e, Fransa'da hükümetlerin e, yumuşak karnı, zayıf noktası e, gençlerin ve özellikle liselilerin sokağa dökülmesidir. Elleri ayakları kesilir, tutulur. Hani şiddet uygulamazlar mı uygularlar polisler ama... Ee, orada bir liseyinin e, bir yaralanması, bir şey olması falan hükümeti dağıtır. 1986'daydı yanılmıyorsam ee, bir e, yürüyüş sırasında liseyinin polisten kaçarken kalbi e, durmuştu. Yani evet. Polis e, vurmamıştı, kalbi durmuştu. Sen Michel taraflarında e, malikiydi galiba. O günden beri e, hükümetler liseyler sokağa döküldüklerinde ee, huzursuz olurlar. Ee, esas endişelenmeye o zaman başlarlar. Ee, bu e, yürü, hareketlere liselilerin son iki haftada dahil olması işin boyutunu değiştirdi. Şimdi Fransa'da bir dönem, ilk ve orta eğitimde dönem tatili başladı cumadan itibaren. Liseler e, bir hafta, e, on gün kapalılar. Ee, bunu devralmak için liseliler tatildeyken nöbeti üniversite öğrencileri almış. Bugünle yürüyüşe çağırıyordu büyük öğrenci sendikası. Fakat o şuva giden şey öğrenci sendikası şöyle diyor. Amacımız diyor yürüyüşe dahil olmak bu bu yürüyüş harekete geçmekte amacımız. Bir de ücretlerin mobilizasyonuyla harekete örgütlenmesiyle toplumsal hareketleriyle bağlantıyı ve aynı zamanda bu tatil dönemindeki boşluğu atlatmak. Tatil dönemindeki boşluk üniversiteler kapalı değil biliyorsunuz. Liseler kapalı. Benim hoşuma gitti. Yani üniversiteler liselerin yediğine geçmiş evet. durumda. Bu da e, ilginç bir sosyo sosyolojik durum. Evet yani rahatlamışlarsa da şeyler bu tatile giren liseliler dolayısıyla Sarkozy ve yandaşları rahatlamışlarsa da şimdi onları tekrar tedirgin edebilecek bir gelişme de olabilir bu. Evet. O amaçla zaten evet. 6 Kasım'a yeniden büyük yürüyüş çağrısında bulunmuş liseliler, 6 Kasım tatilin bittiği tarih, devam edeceğe benziyor. Tabii kanun geçerse ki geçme ihtimali çok yüksek, ondan sonra nasıl devam edecek? Çünkü o zaman bir şeyi yok, bir sınırı yok Şeyin, hareketin büyük ihtimalle sönümlenmesi fakat evet. çok derin bir yara bırakması. Bütün önümüzdeki... hesap sönümlenmesi üzerine kurulu olduğunu sanıyorum zaten. E, ha, evet, o bilmiyorum. kaçınılmazdır. Şimdi kanun geçmiş ve uygulanmaya başlanmış. E bu bir de öyle bir kanun ki uygulamaya başlandığında önümüzdeki beş sene kimse uygulandığını fark etmeyecek. Evet, <gülüyor> tabi. Dolayısıyla böyle hani hareketi canlı tutacak bir şeyi de olmayacak nedendir? Bir sonucu da olmayacak ilk vadede, kısa vadede. Ee, o yüzden e, ama çok büyük bir e, e, kanama e, hükümet açısından ve toplumsal muhalefetin e, kendini göstermesi açısından Tabi bütün bunlar 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pozisyon savaşları. Bunların ötesine gidelim şimdi bir dakika içinde. Hı hı. Sadece Fransa değil tabi e, e, bu ah, toplumsal muhalefetin hareketlendiği yerler. İtalya'da da benzer e, Huzursuzluk var, gençlik kesiminde huzursuzluk var, işçilerde huzursuzluk var, mali krizin sonuç bedellerinin kendilerine ödetildiğini ve zenginlerin burada hiçbir şekilde etkilenmediğini, patronların etkilenmediğini, şirketlerin kar oranlarının eskisi gibi artmaya devam evet, ettiğini. Tabii, tam da söylemek istiyordum. Herkes farkında. Yani Türkiye'de işsizlik oranı belki biraz düşmeye başladı ama mesela şu borsa patlamaları, şirketlerin kar oranlarındaki verilere baktığımızda hakikaten bir ne diyeyim ahlaksız bir durum var. Bir ahlaksız durum var. Yani bu kazananlar her şeyi kazanıyor, ortada hiçbir şey bırakmadan topluyor. E, fikrini çok doğrulayan e, bir durum bu. Amerika'da bunun bir işte, alası yaşanıyor. Bill Quigley'in son derece ilginç bir yazısı var. Verilere de dayanarak yani e, yoksulların daha yoksul olduğunu tamamen belgelere dayanarak orta sınıfın geriye gittiğini, zenginlerin de kat be kat zenginleşmekte olduğunu gösteren rakamları koymuşlar. Yani ekonomik, hakkaniyet, adaletsiz fırsat eşitliği ve bizatihi adalet adına son derece çarpıcı ve endişe verici durumların geliştiğini Amerika için de söylüyor. Evet, evet. Bu, buna bir e, tepki, genç kuşaklarda bir tepki, bir gençlik hareketi olarak tepki. Bu ilk defa değil, bu e, son 20 yılda 3-4 defa gördüğümüz Fransa'da, İtalya'da ee, gördüğümüz ...hatırlarsanız Yunanistan'da olmuştu, hatta bir öğrenci e, yürüyüş sırasında polis tarafından vurulmuştu. Öldürülmüştü. Ee, ama e, bunun işçi hareketiyle e, çalışanlarla beraber e, dile gelmesi, organize olması, illa kazanması anlamında söylemiyorum çünkü bunlarda bu hareketlerde kazanmak e, hükümeti devirmek amacı olmayacağı için e, o bir isyan hareketi olur. Kazanmak ancak toplumda yeni alternatif bir e, hükümetlere karşı, yürürlükteki hükümetlere karşı alternatif e, hareket. Sosyal tabanlı, e, şimdi yani sosyal tabanlı da bunu hemen düzelteyim. Aşırı sağda aynı beklenti içinde. Onlar da sosyal tabanlı bir e, protesto ama başka türlü bir protesto hareketinin buradan filizleneceğini umut ediyorlar. Evet ama onlar, mesela Amerika'daki bu Tea Party, Çay Partisi denen şeyin tamamen e, milyar, dolar milyarderleri tarafından finanse edildiğini gösteren çok ilginç. Amerika, evet, çıktı. Amerika Ben özellikle yani, şeyden bahsettim. Özel tamamen yani. E, Avrupa aşırı sağ yükselişinden bahsettim. Avusturya'da olduğu evet, gibi. Evet. Macaristan'da olduğu gibi İskandinav ülkelerinde olduğu gibi Hollanda'da olduğu evet, gibi. Evet. Onlar bir popüler tabana sahipler yani milyarderler finanse ettikleri için o aşırı sağ partiler güçlenmiyorlar maalesef. Evet evet. Ama Amerika'da dediğin gibi tip parti hareketleri ama Amerika başka bir alem zaten. Alem evet bizim açımızdan. <gülüyor> ee, durum bu ee, şeyin Yürüyüşlerin en çok kullanılan sloganı, tabi Fransız toplumsal tahayyülünün derinliklerinden gelen bir slogandır bu. Halkın öfkesini işitin, duyun sloganı. Halkın öfkesini işitin sloganı. Bu ta 1789 devrine kadar giden bir slogandır. Önemli. Evet. Peki, çok teşekkürler İyi günler. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık kastı. get in. Mahalia Jackson'da kulak verdiğimiz When the Saints Go March'inin New Orleans müziğinin standartlarından birini seslendirdi kendisi. Mahalia Jackson 1911'de bugün doğmuştu. Gospel yani kilise, Amerikan kilise müziğinin, ilahi müziğinin kraliçesi olarak da nitelendiriliyor. Caz müziğinin de önemli simalarından biri sayılıyor. Spiritual hem Gospel, bütün bu dini müziklerde ve pek çok başka caz standartlarında da çok ün kazanmış müthiş bir sese sahip Kontralto. Onun doğum günüydü. 1972'de hayata veda etmişti. Aynı zamanda da haklar mücadelesi açısından özellikle siyahilerin haklarını Savunmak, sivil haklar e, savunmak açısından da önemli bir yeri var tarihte. Mahalle Jackson'a da doğum gününde bir günaydın demiş olduk bu standart parçayla. Bugün 26 Ekim, Salı bir de saatli malif takviminde olmayan bir yıl dönümünden bahsediyordun sen galiba. Ee, evet, bugün de e, Yılmaz Güney'in vatandaşlıktan çıkartılmasının işte kaçıncı yılı bilmiyorum 1982 yılında çıkarılmış. 26 Ekim 1982'de e, Türkiye vatandaşlığından çıkarılmış. Ee, evet. Ve Paris'te işte kalan son iki yılını yaşamış ölene kadar Yılmaz Güney vatandaşlıktan çıkarıldıktan sonra. Çıkarılma gerekçesi şuymuş. E, ha yok o çıkarılma gerekçesi değilmiş. Almanya'ya girememiş 83'te yol filminin galasına da solcu kimliği Türkiye'li farklı gruplar arasında çatışmalara sebep olabilir diye Almanya almamış. Evet. Ee, film galasına o ayrıntı varmış. Yani 28 yıl finan olmuş galiba niye peki hak etmemiş herhalde. Ee, baştan beri kadar hak etmiyor muymuş? Niye çıkarmışlar? Ee, ya o dönemde bildiğim kadarıyla kafana göreydi zaten 82 junta yılları hani e, demek ki sevmemişler. Ya başka bir sebep gerekiyor muydu? Bakıyorum niye çıkartılmış diye bir şey var mı diye niye diye bir şey hiç kimse zaten nedensellik değil. aranmamış <gülüyor> anladığım evet. kadarıyla. Ama yani 82 Anayasasına aykırı değilmiş herhalde. Ya da Anayasa çıkmış mıydı o zaman? 82 Anayasası. Tarih ne? S Hayır, 26 Ekim 82, 82 Ekim. çıkmış 82 mıydı? 82 Hayır. Çıkmış tabii. mıydı? Evet. Ya ha, yanlış hatırlıyorum Tamam. O zaman belki Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle olabilir. Bilmiyorum. Ee, böyle. Yani belki yani, de hiç... 37'de Urfa'da doğduğu için olabilir. Topraksız olduğu için ailesi olabilir. Olabilir, olabilir diye devam etmek mümkün. Evet. Bir sinemacı olduğu için de olabilir. Olabilir. Ee, belki de belki de devrimci olduğu için de olabilir. Ee, devrimci bir Kürt olduğu için olabilir falan. Bir sürü bir sürü şey olabilir. Ama en nihayetinde hak etmediği aşikar. Evet. Canım. Önemli olan. Yalnız şey bu. diyen e, hiç kimse hiçbir şekilde vatandaşlığından men mensubu oldu devletin vatandaşlığından çıkarılamaz e, diyen ülkenin e, insan hakları, metinlerin olacak. Onların bir önemi yok diyorsun. Yani bazı durumlarda metinlerden önemli olan hayattır. Herhalde bu. Temel haktan önemli olanların. Tamam haklısın. Geçelim o zaman bunu. Şimdi bir de ilginç bu şeyden kısaca bahsedelim. Ondan sonra dünyanın tekrar diğer haberleriyle de devam etme fırsatımız biraz daha olacak. Genelkurmay'ın ilk yaz aranması olayı. Sabah gazetesi ilk vermişti galiba bunu. E, yani Eylül tarihinde 11-12 Eylül'de manşetten duyurdu. Fuhuş çetesi yapılanması 45 gün sonra operasyonla çökertildi deniyor. 9 ilde aralarında 23'ü muvazzaf asker ve bazı bürokratların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmış. Yani Türkiye'de bu gözaltı operasyonları, Fuhuş, Savaronasından, işte poliste, rüşvet... İstanbul Ticaret Odası işte neydi? Fuar, CNR merkezi. Gırla gidiyor yani. Fuhuş çetesi, asker, yani çete askerlere fuhuş yoluyla şantaj yapıyormuş. Yabancı hayat kadınlarını. Hayat kadını ne? Ee, Fahişenin nazi. <gülüyor> Ölüm kadını yok ama değil mi Allah? Yok neden hayat, neden falan hani hiç bunlara girmenin alemi yok. Erkek egemen kafa böyle bir şey. Evet Fuhuş Çetesi onları kullanarak deniz kuvvetlerine ait stratejik bilgileri Karadeniz'e kıyısı olan bazı ülkelere sızdırmış. Mutlu Çöl Geçen'in haberi. İlk defa sabahta, evet geçen ay başlarında genç subaylar çete kıskacında diye verilmişti. Bürokratlara fuhuş tuzağı ve fuhuş çetesinde kadın ajanlar. Böyle bir durum. Ee, fakat şey yani tarihte ilk kez polisin kurmayda arama yaptığı haberleri var. Aslında herhalde haberin bence önemli diyebileceğimiz kısmı bu. Yani doğrudan aslında niye bu kadar ufak tefek verildiğini çok anlamadım. Çünkü Beş altı ay önce olsa bildiğin Ramazan davullarıyla e, dangada dangada ne oluyor diye konuşuyor oluyor olurduk. Çok takip etmek kolay değil ama. Ama yani sabah takip, haber takibini yapmıştı. Yok yok hani hissiyatı takipten bahsediyorum. Ha, yani evet. niye şimdi mesela hani genel kurmayı nasıl ararlar? Eyvahlar olsun faşizme ha, evet. bir adım daha yanaştık falan gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Evet yani Hürriyet'in de çünkü Genel Kurmayda çete araması şeklinde bir sürü manşeti var. Yeni Şafak'ta Objektif da. Objektif verildi. Utanç çetesine dev operasyon diye verilmiş biraz yorumla katılarak. Ee, evet böyle yani sır komutanlığa fuhuş baskını diye minniyet vermiş. Yani çok büyük bir manşet. Aradan yerin neresi şey. olduğu önemli çünkü Genelkurmay'ın elektronik sistem dairesi. Arandı e, bu işte Epeyce mahrem sayılan Yerlerden biriydi e, genel kurmayın içinde. E, böylece polisin de genel kurmayda Arama yaptığı falan filan e, Bir durum oldu e, Ayrıca İzmir'deki e, foça deniz üssü Komutanlığında da arama yapılmış e, Bir yandan hani Ne aranıyor ve ne oluyor olduğundan Bağımsız iki şeye bakmak lazım herhalde Bir hukukun üstünlüğüne dair Önemli e, ...sayabileceğimiz adımlardan biri... ...askeri, sivili, bilmem nesiz, erti, zurttu... ...olmadan karar veriyor olmak... ...bir ucundan da Ergenekon'a... ...bağlanması da önemli... ...Poyraz evet, köy davası sanığı... Tu Amiral Şafak Y ...verilmiyor tam adı, soyadı... ...bir amiral ve beş... ...kurmay albayın zorla getirilmesi istenmiş... ...mesela bu ayağıyla da... E, ...şeye bağlanıyor... ...bu açıdan da... Gene, e, ...Ergenekon davası... ...ayağına bağlanıyor... Bugüne kadar 23 kişi tutuklanmış soruşturmada emekli Tu Amiral Türker Ertürk, ya ismi de soyadı da Türk ve er kelimelerinden oluşuyor. Tüm Amiral Mücahit Şişlioğlu, Kor Amiral Deniz Cora, Tüm Amiral Ramazan Cemgür deniz ve Tu Amiral Sinan Ertuğrul'un mağdur sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Tuzuklu sanıkların evlerinde yapılan aramalarda da devletin gizli belgeleri ele geçirilmiş diye büyük çaplı bir haber son polis operasyonunda Kocaeli'nde yoğunlaşıyormuş. Burada askerlere ait 30 noktada arama yapılıyor. Kafes, Poyrazköy cephanelikleri ve amirallere suikast davalarının iddianamelerinde ayrıntılı olarak da yer alıyor bu Ergenekon faaliyetleri Kocaeli'ndeki. Yani büyük bir dava ve ilk defa genel da arandığına tanık oluyoruz başka askeri yerleriyle birlikte. Foça'daki Deniz Üst Komutanlığı da ilk defa aranıyordur herhalde. Yani askeriye aslında sivillerin girip bir de arama yapması, mahkeme kararlarının uygulanabiliyor olması falan filan bunlar yeni şeyler herhalde değil mi? Yani çok hatırladığımız şeyler değil. Evet. İşte bir şeyler oluyor. O, olmaya da devam ediyor. Ondan sonrasında hep birlikte e, göreceğiz herhalde. Eğer ee, ömrümüz vefa ederse. E, biraz ağır oluyor hakikaten ama e, yani işte ne yapalım gibi bir şey herhalde. Bu arada bence e, dünün önemli hani madem işte e, Ergenekon, sivil, askeri falan filan bir sürü böyle şeyden bahsettik. Bence dünün en önemli sivil olaylarından biri de. Eh, Ahmet Türk ile Aysel Tuğlu'nun tekrardan vekilliğe dönmek üzere başvurmuş olmaları. Evet. Bu gerçekten e, önemli diyebiliriz. Çünkü ciddi bir vicdani yaradan bahsediyoruz. Ve bu yaranın kapatılabilmesiyle ilgili e, bir atıma, adım atılabildi sonunda. E, milletvekili iade için yarın meclis başkanlığına başvuruyorlar. Yani e, bugün oluyor yarın. Bugün başvuracaklar. E, saat bugün 10'da, Mehmet, 10'da evet. Mehmet Ali Şahin'den randevu alınmış. 13 dakika sonra ilginç bir gelişme olabilir. Ee, anayasanın 84. maddesine göre de milletvekillerinin düşüldüğünü hatırlatmış e, Kaplan. Ve demiş ki 84. maddenin 12 Eylül referandumda değiştirildiğini ifade etmiş. Ve milletvekilleri halkın özgür iradesiyle bir yasama dönemi için seçilir. 2011'de seçimler yapılacak. Yani Türk ve Tuğlu'nun seçildikleri dönem devam ediyor. Biz anayasa değişikliğinin ardından fiili durum karşısında ileriye dönük olarak üyeliğinin... ...devamını talep ediyoruz. Diyor. Evet yani... Yani milletvekilliğinden atılmalarına sebep olan 84. madde... ...anayasa değişikliğiyle değiştiği için... ...Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun tekrardan milletvekili olabilmesi için... önlerinde herhangi bir engel kalmadı hukuken şu anda. Kim diyor bunu? Aspiraplan mı? E, evet. E aslında öyle tabii. Çünkü 84. maddenin değişmesiyle hakikaten... E, ...milletvekilliğinden çıkartılma durumu ortadan kalktı. E, bu durumda zaten hani e, sanık lehine falan filan diye devam eden temel hukuk kuralı var. Evet yani Hasip Kaplan bir e, BDP'nin Şırnak milletvekili DTP'nin ha e, tabi pardon karıştırdım ben e, BDP'nin. Barış ve Demokrasi Partisi'nin ve e, mecliste de gazetecilerin sorularını da yanıtlamış e, ve e, bağımsız milletvekili olarak görevlerinin devamını talep edeceğiz. Çünkü Konu o kadar karmaşık da değil. Uzman Anayasa Komisyonu, Meclis Başkanı Adalet Komisyonundan Anayasa Komisyonundan ya da uzmanlardan görüş isteyebilir ama hani o kadar da karmaşık bir konu yok. Çok net aslında bu Anayasa değişikliği bundan itibaren ileriye dön dönük uygulanır. Türk ve Tug'dun Meclis'e geri dönüşlerinde de hiçbir engel kalmamıştır diyor zaten. Evet. İlginç yani bir gelişme. Çok ıı, takip etmeliyiz. Tahsin Kaya için de dava açılacak galiba. Bu Lockheed ve diğer evet. uçak satımlarında, alımlarında yaptığı şeyler bu da açılsa çok hayırlı olur. Anayasa değişikliğinin önemli hayır duası alacakları arasında bu yolsuzluklara karşı çıkan bizim gibi insanların da bulunduğunu hatırlatmak gerekiyor herhalde. E, politikadan girmişken politikada e, devam da edebiliriz. E, bir diğer haber e, CHP'nin 29 Ekim resepsiyonu ile ilgili krizi çözdüğü haberi. Hmm, nasıl? E, üçüncü bir yol öneriyorlar. <gülüyor> Böyle adlandırılıyor ya yol bulamadığın zaman üçüncü yol falan filan diyoruz. E, ne gidiyoruz ne gitmiyoruz. Öyle bir şey. Yani aslında resepsiyona fiziken yani, ya gidilebiliyor ya gidilemiyor. Yani, ama... E, ne evet ne hayır işte uzatayı geldi anma. Yok buna demokrasi diyoruz. Böylece herkes kendi bireysel kararı evet. verip bireysel kararı tabii politika dediğimiz örgütlü karar alma süreçleri ama e, apolitik bir süreç de olsa herhalde e, bilemedim şimdi. Yine bak. de adalet mümkün temelidir diyoruz. Yine de evet evet. E, Kılıçdaroğlu katılıp katılmayacağı henüz e, belli değilmiş. Ancak CHP'lerin isteyeni katılacak, istemeyeni katılmayacakmış. Bunu da açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay. CHP bu konuda genel merkez yönetimi veya grup yönetimi olarak bağlayıcı bir karar almayacak demiş. Ya bu çok demokratik bir şey. İnsan heyecan duyuyor yani. Değil mi? Ee, yani katılmak ve katılmamakla ilgili zaten parti karar çıkıyor olması bir garip. <gülüyor> Ama şu ana kadar çıkmışken şu anda çıkamıyor olması... Garip, garip kelimesi yılın understatementı olabilir yani hafifseme ama gerçekten... Bu konuda bir parti kararı çıkıl alınmayacağını söylüyorlar. He? Evet. Yani bir resepsiyonla ilgili parti kararı bu yıla kadar alınıyor olması bir garip. Hani benim garip bulduğum aslında bu. Ama bunu normal sayabiliriz. Çünkü uzun süredir hayat böyle akıyor. E bu normallik içinde alınmıyor olmasının sebebi uzlaşamama olduğunda e, bu bambaşka bir garip. Çünkü hani siyaseten e, 29 Ekim resepsiyonuna katılınabilir mi katılınamaz mı üzerine parti tartışıyorsa ve karar alamayıp işte e, neyse biz serbest bırakıyoruz herkes kafasına göre diyorsa ama en heyecanlı e, noktasız bence son cümle Kılıçdaroğlu katılıp katılmayacak mı yani Kılıçdaroğlu katılacak <gülüyor> mı sorusuna 29 Ekim günü göreceğiz <gülüyor> gerçekten gerilim şimdiden davulları kulağımda hissedebiliyorum yaylılar girer buradan henüz <gülüyor> Peki, patlama noktası önemli ya peki şimdi katılacak mı katılmayacak mı diyeceğim ama bu sorunun cevabı sende de yok herhalde öğrenmek istemiyorum o güne kadar <gülüyor> maçın sonucunu evet. bana söylemeyin tamam pek ee, nasıl olsa şunun şurasında kaç gün kaldı sabredeceğiz göreceğiz evet, yani bu en heyecanlı tarafı bu zaten ee, evet, bir de dünden kalma önemli bir haberi daha atladık. Daha doğrusu hafta sonundan kalma İkizdere ile ilgili bir karar çıkmıştı İkizdere'de. Hidroelektrik santralleri ona hem Çevre Bakanı hem de Başbakan sinirlenmişlerdi. Böyle memleketin büyümesinin kalkınmasını engelliyorlar diye. Çünkü bir mahkeme kararı çıktı değil mi İkizdere'den? Evet. Bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararıyla HES'lerin İkizdere'de yapılması e, biraz zorlu hale geldi. Gerçi mahkeme kararı Türkiye'de çok takılan bir şey değil. O ayrı bir boyut da. Yani yine hesi yapılır ama mahkemeye karşı yapılır. Sonra Ahim'den cezası geliyor nasılsa Ergama'da gördüğümüz üzere. Ne kadar da bir buçuk milyon muydu? Öyle bir o civarda bir tazminat ödedi. Yani ee, da. Ödedik daha doğrusu. Evet. Böyle yani nedir haber derseniz İkizdere, Anzer ve Ovid yöresinde yapılması planlanan 22 hidroelektrik santral projesi e -e, olmaz denilmiş. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için 2008'den bu yana da e, bir mücadele vardı. E, mücadele kazanmış oldu sit alanı oldu bu bölgeler. Sit alanı oldukları için de öyle gelip de biz buraya çanak yapıyoruz su dolduracağız içine falan filan diyemiyorsunuz. Ama öyle itirazlar da gelmiş. Yoksi yok alanı it, olmadı filan diye. Oldu olmadı. Sonuç olarak HES yapılamıyor. HES yapılamayınca zaten sıkıntı yok diyebileceğimiz bir durum var ortada. Çünkü asıl saldırı noktası bu bölgede HES'lerdi. HES'lerin yapılıyor olmasıydı. HES'lerin yapılmıyor olması, ağaçların kalması, ekolojik sistemin orada dağılmaması, parçalanmaması ve tabii suyun olmaya devam etmesi köylüler için. Böyle bir şey demek. Bir avuç şirketin ufak karlar elde etmesi konusu söz konusu değil diyorsun sen. Yani söz konusu değil diyemiyorum hakikaten. Çünkü Bergama'da da mahkeme kararı vardı. Ve çok büyük tepki göstermiş olmaları da ilgi çekici idi. Hem çevre bakanının, çevre bakanının ki zaten... Çevre Bakanı... Enerji Bakanı e, halinde evet. hareket ediyor. yani bazı futbolda sen çok ilgilenmiyorsun ama bazı e, futbolda şey terimleri vardır maçlarda yani. Mesela iki kişilik bir kademe anlayışı filan geliştirilir. Hı hı. Türkiye e, hükümetinin kabinesinde de Türkiye kabinesinde de şey var. İki enerji bakanlığı bir sistemle oynuyor. ...birisinin adı Çevre Bakanı... ...Libero gibi yani... ...ya valla e, anca... Yani ...büyüyen bir enerjimiz var... ...büyüyen bir e, enerji Türkiye... ...falan filan diye böyle bir reklamatif dile de... ...geçebilirim... E, ...o yüzden Başbakan de bir bakan yetmiyor... ...başbakan yani... ...haklı, haklı çok haklı... ...ne yapmak istiyorlar dedi bu kararlarla... ...falan... Ener ...o gayet iyi Çevre biliyor bakan. yakında yapıştırır zaten... ...bilmem kimlerin kimleri... ...falan filan diye... En son çünkü HES'lere karşı çıkanların para aldığını iddia etmişti bakan. Kim veriyor abi paraları bize yine vermedi diye biz geziniyoruz. Hayıflanmıştık. Yine bizi atlıyor bu para verenler hep bizi atlıyorlar. Ben bundan rahatsızım şahsen ama yapacak da bir şey yok. Bulamadığımızdan kim olduğunu para verin hesabını da soramıyoruz niye bize yok diye. Evet çevre demişken bir de şeyden de bahsetmeliyiz diye. Önemli birkaç gelişme var. Louisiana'da çok büyük hani kapatıldı ya şey körfezi. Meksika körfezindeki petrol fışkırması durumunun sonunda 5,6-5,5 evet. ay sonra kapatmayı e, muvaffak olduk dediler ama bir, e, Times Picayune gazetesinden bir fotoğrafçı Mississippi e, Nehri deltasındaki marş denen bu sulak alanlarda bataklıklarda çok o, acayip petrol görmüş ve çekmiş fotoğraflarını böyle e, 120 metre genişliğinde filan ve bir bir buçuk kilometre uzunluğunda bir e, lekeler görülmüş halbuki Amerika'da e, sahil muhafazada Artık Meksika körfezinde yüzeyde kalmış petrole pek kalmadı de demişti, ilan etmişti. Bu çok aslında endişe verici. Gene yeni endişe verici çevre haberlerinden biri bir de senin dediğin işte balinalar meselesi. Ya Bunların hepsini hiçbir şekilde çözmemek üzere Japonya'da. 193 ülke yakında toplanacak. İşte ekolojik durumlarla ilgili ne yapsak ne yapsak diye. Yok devam ediyor biyolojik çeşitlilik sözleşmesi. Toplantı ha, halinde. Ha, ya, toplanacak diyorum pardon. Birkaç gün içinde karar açıklayacaklar. Evet. Özür dilerim. Ee, bakalım ne açıklayacaklar. Hiç bir tek önlem bile yok biliyor musun? Ya olsa zaten ağaç ekimi, meşe dikimi falan gibi bir şeyler olur olsa. Onlar olsa bile herhalde. yok. Onu da mı koymamışlar? Hayır, Ekriz her şeyi var. köşeli paranteze almışlar. Bütün önerileri zaten o konuda da galiba şey diye bir yazı yazmıştı. Köşeli paranteze içine alınmış bir gezegen diye hiçbir tedbir yokmuş merak etme. İyi yani ben hani hayat Ama tarzımıza çok iyi, sadık kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet çok iyi niyetli şeyler var. İşte bu yiyecek krizinden de bahsetmiştik biraz. ...yani Dünya Bankası'na göre... ...üçte biri... ...büyük toprak alımlarının... ...zaten agroyakıt diye... Evet. ...arabalar yakıtları için... ...el konulmuş durumda... ...ve hepsi Kenya, Uganda... ...Nijerya, Endonezya, Brezilya ve Filipinler... ...hepsi önümüzdeki yıl... ...ciddi yiyecek... ...sıkıtlık durumları olabileceğinden... ...bahsetmişler çünkü... ...sellerden ve kuraklıklardan bahsetmişler... ...aynı zamanda da... ...spekülasyon bekleniyor... Bu da böyle yani domatesin fiyatları da mısırda mesela Türkiye'de de yükseldi ya hı hı. Çin'de sarımsak çok fiyatlanmış en temel şeylerden bahsediyoruz. Pakistan'da da ekmek rekor seviyelere çok yaklaşmışlar. Ayrıca da dünya buğday mısır fiyatları ve et fiyat fiyatları 20 yıl yani %30 falan yükselmiş buğday ve mısır global. Et fiyatları da 20 yıllık en yükseğine ulaşmış durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçen yıla göre 30 milyon ton buğday hasatında düşüş bekliyormuş. %5,5'luk bir düşüş. Durum böyle yani. Et, süt, yok süt yok. Et, şeker, pirinç, buğday ve mısırın fiyatları 2008 gibi de olmayabilir yalnız dalgalanacak olduğu kesin demişler tabii bunu da belirtmemiz bu arada bütün bu dalgalanmalar sonucunda tabii e, kaçak göçmen dedikleri insanların dalga dalga e, refahın görece daha yüksek olduğu taraflara doğru umut kaçışı devam ediyor bununla ilgili de tabii Avrupa e, Birliği'nin harika politikaları e, hızla devreye girmeye başladılar e, Türkiye-Yunanistan sınırında Avrupa Birliği bundan sonra görev alacakmış. Sınır müdahale gücüyle e, bu güç ilk kez kullanacak Böylece e, Yunanistan sınırına e, konuşlanmalarıyla birlikte. Ne kıyafet giyeceklermiş ve özel silahlar mı? Maske falan kullanılacaklar mı? Silahlılar hiç şey değil yani. Gayet Hı. gayet tüfekli müfekli e, adam vurmak üzere, insan vurmak üzere orada olacak olan insanlar bunlar. Evet. ...çok göçmen geliyormuş... ...çok kaçakmışlar... E, ...çok sıkıcıymış bu durum... E, ...Türkiye tekmeleyip tokatlayıp Yunanistan'a kovuyor... E, ...Yunanistan'dakiler dövüp dövüp öbür tarafa atıyor... E, ...iyisi mi ikimiz de uğraşmayalım... ...bu iş için bir görevli var... ...yani falan diye bir yere varılmış anladın... Avrupa Birliği... ...Evet Avrupa Birliği'ne düşecek olan buydu zaten... ...çünkü bütün politikaları zaten... ...Avrupa'yı bir kale gibi korumak... ...ve e, aman aman kimseler girmesin içeri... ...diyen... ...bir işte ayrımcılık abides durumunda... ...bütün bir göç politikası Avrupa'nın. Ee, yani hakikaten Avrupa'ya girmek bir iş... ...girdikten sonra kalmak başka bir iş. Zaten Avrupa bir he. üyesi bir ülkeden gelmiyorsanız... ...Avrupa'ya girmemeniz... veya girdiyseniz orada kalmamanız için... ...her şeyi yapmak üzerine kurulup ...politik zincir var. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan göçmen sayısında genel olarak düşüş varmış ama Türkiye'den Yunanistan'a kara sınırından kaçak geçişler yoğunlaşmış. Kimmiş bu insanlar? Mesela benim bildiğim kadarıyla çoğunlukla Afganistan'dan geliyorlar, Irak'tan geliyorlar, Pakistan'dan geliyorlar. Niye geliyorlar bilmiyorum anlamadım ben de. Arnavutlar da varmış. Arnavutlar Türkiye üstünden mi geliyormuş? Yok. Yarısı Yunanistan'a Arnavut vatandaşların <gülüyor> Türkiye'sinden gelmiyordur herhalde Afganlar Türkiye üzerinden geliyor olabilir 6 kat artmış niye acaba dramatik boyutlarda bir yükselme var evet ya insan şaşırıyor ve bilemiyor bir türlü yani. sebep sonuç ilişkisi kuramıyorum niye bilmiyorum ee, o yetimizi yitirdik ondan, ondan fazla televizyon seyrediyorsun ondan oluyor. <gülüyor> Hakikaten televizyonu seyretmesem rahat edeceğim ama işte on bazı hücreler pıt, bu sebepten atıyor sonuç kendini. Ilişkisi, <gülüyor> gri hücrelerinin bir kısmı bağlantı kurma ne yeteneği kayboluyor. Özellikle reklamlar fazla <gülüyor> geldiği zaman. Hemen zaplıyorum ama işte 10 saniye, 5 saniye yine <gülüyor> bir etkisi oluyor. O zarar oluyordu. kalıcı tabii. <gülüyor> ee, öyle. Bir ha, şey haber de vardı. Hakikaten. E, yani daha nereye kadar bu üniversiteler işi ne olacak çok e, merakla beklenilen şeylerden biri. Bu yökü acilen bir paketleyip e, ne bileyim belki sınır koruma polisine verelim ne yapalım. Hani... Bir mini parantez var deminki konuyla ilgili unuttum söylemeyi bir e, önerim var. Ha, harika. Ve Afganlara mı e, Avrupa Birliği'nin yeni muhafızlarına mı? Çözme, Afganlar ağırlıklı olarak göçmenler tarafından bir önerim var. Gördün mü o plastik şişeleri diziliyor, koridordaki? oradaki. <gülüyor> evet. Çinlerindeki sıvıyı merak Onu etmedim. Onları satışa çıkarıyoruz. Çok ucuz fiyata vereceğiz Afganlara. Sianür haydi deri artıcı. Ha, e, bu bayağı işlerini kolaylaştırır hakikaten. Çamaşır beyazlatıcı gibi ve öldürmüyor da sağlığa da zararsız imad ettik. ...küçük bir ücret mukabilinde... ...Afgan göçmenlere vereceğiz... ...oan kolaylıkla geçebilirler. Özellikle yaz aylarında geçerlerse... ...bizim bu Akdeniz'de de bir esmerleşme süreci... Evet. ...yaşanmış oluyor... ...çok rahatlıkla araya karışabilirler... Hı hı. Bu önemli. Beğendin değil mi? Beğendim ama bence kurşun geçirmez yelek, kask vesaire gibi şeyleri de Rayon'da satışa sunarsak yakında çünkü bunun haberlerini almaya başlayacağız. Raytheon'la görüşmelerimiz sürüyor ha. açık gazete adına ben yürütüyorum bu sefer. Yani çünkü en nihayetinde eninde sonunda herhalde olacak olan şey belli. Yani birlerin öldüğü haberlerini duyacağız. Ama kaçak göçmen olduklarını biliyor olduğumuzdan. İkinci bir önerimden AB muhafızlarının yanına NATO muhafızları da koyalım. NATO? Olabilir. Ortak devreye gelsinler. Daha güzel olmaz mı? E vallahi olur. Niye olmasın yani? Ee, hem de NATO'da zaten biz ne yapacağız, bizim işimiz ne olacak diye 777 kere toplantı yaptı. Evet. bari aha sizin de işiniz bu falan Balistik deriz. Balistik füzeleri dağıtırlar sırtlarına. Göçmenlere bence de fena değil. Peki pardon sözünü kestim parantezle. E, Valla benimki de zaten standart Türkiye manzarası haberi. Birden elimizde kaldığını fark edince sıçradım. <gülüyor> Bağlantılandıramayacağım yani. E, ama şu var. E, gerçekten üniversitelerde artık hani rezilliğin rezilliği diye bir durumdan bahsetmekten bile... E, ne bileyim bu bile değil galiba ya. Baya artık bambaşka bir halde... E, Yıldız Teknik'te geçenlerdeki tartışmayı vermiştik. Başörtlü öğrencilerin okula giriyor olmasını protesto eden özgürlükçü bir grup solcu öğrenci vardı. Bu garipti zaten özü gereği. Asmış oldukları da afişler vardı. Bu afişlerle ilgili de diğer grupla görüşmeyi kabul etmiyorlardı. Sonra afişler yırtıldı. Yırtılırken iki grup birbirine girdi. Müslümanlarla Yıldız Teknik'teki TKP'ler çoğunluğu öyleymiş. Ardından da e, polis girmiş falan filan bir sürü bir sürü şey olmuştu. Şimdi e, 26 öğrencinin okula girmesi yasaklanmış. Soruşturma var hakkınızda. Soruşturma tamamlanana kadar falan gibi. Ben bildiğim e, soruşturmalar tamamlanana kadar ceza kesilemiyordu ama. O eskiden. O hukuktaydı de. değil mi zaten? Bu arada zaten ona, ona da bir öneri verebilirim istersen. Bu sıralarda fevkalade zekam bu yönde çalışıyor ve gelişiyor. Buyurun varsa bir çözüm hakikaten alalım yani üniversitelere özel olarak AB muhafızları getirilmesini öneriyoruz. AB muhafızları Aa, bak bu da iyi Şimdi kimi koyacağız durum var mesela. Öğrenciler üniversitede polisi niyeyse istemiyor. Ee, özel evet. güvenlikler kesmiyor. Devletimiz yeterince rahat hissetmiyor. Evet. Yani oradaki şey Edirne'deki sınırdın oralardan bir miktarını da bu tarafa nakledebiliriz değil mi? Evet, niye olmasın ki? Yani sonuçta biz de Avrupa Birliği'nin bir yerde bir üyesi sayılırız falan diye bakmak mümkün. Tabii 51 yıldır bekletilen başka ülke yok. Bu arada Sırbistan'ın da durumu incelenmeye başladı. Mesafe epey alındı ha. Söyle mi? Evet, Sırbistan tabii Sırbistan'ın sadece dâhil falan filan da kabul etti. Ha iyi yani. tamam. Bunu bile tartıştık bu sene evet. hakikaten. Evet yani ne seneymiş? yıldır sene. Evet, bitirelim artık bence. Elimde e, güzel birkaç haber var ama yarına sarkıtmamız mümkün. Söylemeyeyim de sonra mahcup olmayalım. Yapabilirsek yaparız. Bitirirken e, bütün bu anlattıklarımıza uygun düşeceğini e, düşündüğüm bir parça da var. Sometimes I feel like a motherless child. Yani annesiz bir çocuk gibi hissediyorum, anasız gibi kendimi diyen bir şarkı var. Mahallece Jackson'dan dinleyeceğiz ama şeyde hatırlatalım giriş cümlemizde bugün Ding davasında alınan kararla ilgili Nedim Şener'in özel haberinde Milliyet'te taş atan çocuklardan utanın demiş Raker Ding. Bir insanı öldüren katil ile taş attığı için hapis yatan çocuk bir tutulur mu? Böyle yasa çıkartılır mı demiş. Yani yasanın hani bir tutup tutmaması çok bilmiyorum. Biraz karışık şey ama neyse. En nihayetinde geldiğimiz nokta galiba burası. Neyse devam edeceğiz. Evet. Sometimes I feel like a motherless child. Mahalia Jackson'dan geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Farm town, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh your daddy rich And you're my good looking Evet Mahalia Jackson'dan dinlediğimiz bir medley aslında bir potburi Yani dinleyiciler öncelikle summertime anons edilmedi diyebilirler Uh, summertime'da var. Arkasından Sometimes I Feel Like a Mother's Child gelecek. Morning, you're gonna ride love saying You're gonna hide your way home Take to the sky Tom. açık gazete.